5 Yüzük Kitabı. Musashi Miyamoto. 1645. Giriş. Uzun yıllardır Nitenichi Ryu adı verilen strateji yolunda eğitim alıyorum ve şimdi bunu ilk kez yazılı olarak açıklayacağımı düşünüyorum. Şu an Kani'nin 20. yılının, 1645, 10. ayının ilk 10 günündeyiz. Cennete saygı göstermek, Henna dua etmek ve Buda'nın önünde diz çökmek için Küşu'daki Higo'nun Iwato Dağı'na tırmandım. Ben Harima eyaletinden bir savaşçıyım, Shinmen Musashi Nokami Fujiwara no Jin Shin, 60 yaşındayım. Gençliğimden beri kalbim strateji yoluna yönelmiştir. İlk düellom 13 yaşındayken oldu, Shinto okulunun stratejisti Arimaki'yi alt ettim. 16 yaşındayken yetenekli bir stratejist olan Tadashima Akiyama'yı yendim. 21 yaşındayken başkente gittim ve her türlü stratejistle karşılaştım, birçok karşılaşmada hiç yenilmedim. Bundan sonra eyalet eyalet dolaşarak çeşitli okulların stratejistleriyle düello yaptım ve 60'a yakın karşılaşma yapmış olmama rağmen bir kez bile kazanamama durumu yaşamadım. Bu, 13 ile 28 veya 29 yaşlarım arasındaydı. 30 yaşıma geldiğimde geçmişime baktım. Önceki zaferlerim strateji konusunda ustalaşmamdan kaynaklanmıyordu. Belki de doğal yetenekti, belki de ilahi takdirdi, ya da diğer okulların stratejileri daha düşüktü. Bundan sonra sabah ve akşam ilkeyi arayarak çalıştım ve 50 yaşıma geldiğimde strateji yolunu kavradım. O zamandan beri belirli bir yol izlemeden yaşadım. Böylece stratejinin erdemiyle birçok sanat ve yeteneği uyguluyorum, her şeyi öğretmensiz yapıyorum. Bu kitabı yazmak için Buda'nın yasasını veya Konfüçyüsün öğretilerini, eski savaş kroniklerini veya savaş taktikleri kitaplarını kullanmadım. Bu içi okulunun gerçek ruhunu, Cennet ve Hennon yolunda yansıtıldığı gibi açıklamak için fırçamı elime alıyorum. Zaman, 10. ayın 10. gününün gecesi, kaplan saati, sabah 3 ila 5 arası. Bölüm 1. Yer Kitabı. Strateji, Savaşçının Sanatıdır. Komutanlar bu sanatı uygulamalı, askerler de bu yolu bilmelidir. Bugün dünyada strateji yolunu gerçekten anlayan hiçbir savaşçı yok. Çeşitli yollar vardır. Buda'nın yasasıyla kurtuluş yolu, öğrenme yolunu yöneten konfüçyüs yolu, bir doktor olarak şifa yolu, veka yolunu öğreten bir şair, çay, okçuluk ve birçok sanat ve beceri yolu vardır. Her insan kendi ilimine göre uygulama yapar. Savaşçının yolunun kalem ve kılıç olmak üzere ikiye ayrıldığı ve her iki yola da ilgi duyması gerektiği söylenir. Bir insanın doğuştan yeteneği olmasa bile, yolun her iki bölümüne de azimle bağlı kalarak savaşçı olabilir. Genel olarak, savaşçının yolu, ölümü kararlı bir şekilde kabul etmektir. Sadece savaşçılar değil, rahipler, kadınlar, Köylüler ve daha alt sınıftan insanlar da görev uğruna veya utançtan dolayı kolayca ölmeye meyilli olsalar da, bu farklı bir şeydir. Savaşçı farklıdır çünkü strateji yolunu incelemek, insanları alt etmeye dayanır. Bireylerle kılıç çekerek veya büyük sayılarla savaşarak kazanılan zaferle, kendimiz veya Efendimiz için güç ve şöhret elde edebiliriz. Stratejinin erdemi budur. Strateji yolu Çin ve Japonya'da bu yolu uygulayanlar strateji ustaları olarak bilinirler. Savaşçıların bu yolu öğrenmesi gerekir. Son zamanlarda dünyada stratejist olarak yükselen insanlar oldu. Ancak bunlar genellikle sadece kılıç ustalarıydı. Hitachi eyaletindeki Kasima Kantori tapınaklarının görevlileri tanrılardan eğitim aldılar ve bu öğretiye dayalı okullar kurarak ülke ülke dolaşıp insanlara eğitim verdiler. Stratejinin günümüzdeki anlamı budur. Eski zamanlarda strateji, 10 yetenek ve 7 sanat arasında faydalı bir uygulama olarak listelenmiştir. Elbette bir sanattı, ancak faydalı bir uygulama olarak kılıç eskrimine sınırlı değildi. Kılıç eskriminin gerçek değeri, kılıç eskrim tekniğinin sınırları içinde görülemez. Dünyaya baktığımızda satılık sanatlar görüyoruz. İnsanlar kendilerini satmak için ekipman kullanıyorlar. Tıpkı fındık ve çiçek örneğinde olduğu gibi, fındık çiçekten daha değersiz hale gelmiş. Bu tür bir strateji yolunda, hem öğretenler hem de öğrenenler, tekniklerini renklendirmek ve sergilemekle, çiçeğin açmasını hızlandırmakla ilgileniyorlar. Bu dojo ve şu dojo diye bahsediyorlar. Kar peşindeler. Birisi bir zamanlar olgunlaşmamış strateji, kederin sebebidir demişti. Bu doğru bir sözdü. İnsanların hayattan geçtikleri dört yol vardır, beyefendi, çiftçi, zanaatkar ve tüccar. Çiftçinin yolu, tarım aletlerini kullanarak, ilkbahardan sonbahara kadar mevsim değişikliklerini gözlemliyor. İkincisi, tüccarın yolu, şarap üreticisi malzemelerini temin eder ve geçimini sağlamak için bunları kullanır. Tüccarın yolu her zaman kar elde ederek yaşamaktır. İşte tüccarın yolu budur. Üçüncüsü, kendi yolunun silahlarını taşıyan centilmen savaşçı. Savaşçının yolu, silahlarının erdemine hakim olmaktır. Eğer bir beyefendi stratejiden hoşlanmıyorsa, silahların faydasını da takdir edemez, bu yüzden biraz da olsa bu konuda bir zevke sahip olması gerekmez mi? Dördüncüsü, zanaatkarın yolu. Marangozun yolu, aletlerini kullanmada ustalaşmaktır. Önce planlarını doğru bir ölçü yıl yapmak, sonra da işini plana göre yapmaktır. Böylece hayatını sürdürür. Bunlar beyefendinin, çiftçinin, zanaatkarın ve tüccarın dört yoludur. Marangozun yöntemini strateji ile karşılaştırmak. Marangozlukla karşılaştırma, evlerle olan bağlantı üzerinden yapılır. Soyluların evleri, savaşçıların evleri, dört ev, evlerin yıkımı, evlerin gelişmesi, evin tarzı, evin geleneği ve evin adı. Marangoz, binanın ana planını kullanır ve strateji yolu da benzer şekilde bir sefer planı içerir. Savaş sanatını öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı iyice düşünün. Öğretmen iğne gibidir, öğrenci iplik gibidir. Sürekli pratik yapmalısınız. Usta Marangos gibi, komutan da doğa kurallarını, ülkenin kurallarını ve evlerin kurallarını bilmelidir. Usta başının yolu budur. Usta marangoz, kulelerin ve tapınakların mimari teorisini ve sarayların planlarını bilmeli ve evleri inşa etmek için adamlar çalıştırmalıdır. Usta marangozun yolu, bir savaşçı evinin komutanının yoluyla aynıdır. Evlerin yapımında ağaç seçimi yapılır. Görünürde düzgün, budaksız ve iyi görünümlü kereste, iç kısımdaki direkler için ise küçük kusurları olan düzgün kereste kullanılır. Eşikler, lentolar, kapılar, sürgülü kapılar ve benzeri için, biraz zayıf olsa bile, en iyi görünümlü keresteler kullanılır. İyi ve sağlam kereste, budaklı ve düğümlü olsa bile, inşaatta her zaman ihtiyatlı bir şekilde kullanılabilir. Zayıf veya tamamen budaklı kereste, iskele olarak ve daha sonra yakacak olarak kullanılmalıdır. Usta marangoz, adamlarına yeteneklerine göre iş dağıtır. Döşemeciler, sürgülü kapı yapımcıları, eşik ve lento yapımcıları, tavan yapımcıları ve benzeri. Yeteneği az olanlar döşeme kirişlerini döşer, daha az yetenekli olanlar ise kama oymacılığı ve benzeri çeşitli işleri yapar. Usta marangoz adamlarını iyi tanır ve görevlendirirse, ortaya çıkan iş iyi olur. Usta marangoz, adamlarının yeteneklerini ve sınırlamalarını dikkate almalı, aralarında dolaşmalı ve mantıksız hiçbir şey istememelidir. Onların moralini ve azmini bilmeli ve gerektiğinde onları cesaretlendirmelidir. Bu, strateji ilkesiyle aynıdır. Strateji Yolu Bir asker gibi, marangoz da kendi aletlerini biler. Ekipmanlarını alet kutusunda taşır ve ustabaşının yönlendirmesi altında çalışır. Baltayla kolonlar ve kirişler yapar, ile döşeme tahtaları ve raflar şekillendirir, ince oymalar ve işlemeler yaparak, becerisinin izin verdiği ölçüde mükemmel bir sonuç elde eder. Bu, marangozluk mesleğidir. Marangoz beceri kazandığında ve ölçüleri anladığında ustabaşı olabilir. Marangozun yeteneği, iyi kesim yapabilen aletlere sahip olarak küçük sunaklar, yazı rafları, masalar, kağıt fenerler, doğrama tahtaları ve tencere kapakları yapmaktır. Bunlar marangozun uzmanlık alanlarıdır. Asker için de durum benzerdir. Bunu iyice düşünmelisiniz. Marangozun başarısı, yaptığı işin eğrilmemesi, derzlerin hizasız olmaması ve işin gerçekten iyi planlanmış, düzgün bir şekilde bir araya getirilmiş olması ve sadece bölümler halinde bitirilmemiş olmasıdır. Bu çok önemlidir. Bu yolu öğrenmek istiyorsanız, bu kitapta yazılanları tek tek derinlemesine düşünün. Yeterli araştırma yapmalısınız. Bu strateji kitabının 5 kitabının ana hatları. Yol, farklı yönleri ele alan 5 kitap olarak gösterilir. Bunlar toprak, su, ateş, rüzgar, gelenek ve boşluktur, dünyevi şeylerin yanıltıcı doğası. İçi okulumun bakış açısından strateji yolunun özü, temel kitapta açıklanmıştır. Gerçek yolu sadece kılıç eskırımı ile kavramak zordur. En küçük şeyleri ve en büyük şeyleri, en yüzeysel şeyleri ve en derin şeyleri bilin. Sanki yere çizilmiş düz bir yol gibi, ilk kitaba temel kitap adı verilmiştir. İkincisi su kitabıdır. Su temel alındığında, ruh su gibi olur. Su, kabının şeklini alır, bazen ince bir damla, bazen de vahşi bir denizdir. Suyun berrak mavi bir rengi vardır. Bu berraklık sayesinde, bu kitapta içi okuluna dair şeyler gösterilmektedir. Kılıç eskriminin prensiplerine hakim olursanız, bir adamı özgürce yendiğinizde, dünyadaki herhangi bir adamı yenmiş olursunuz. Bir adamı yenmenin ruhu, 10 milyon adam için aynıdır. Stratejist, küçük şeyleri büyük şeylere dönüştürür, tıpkı bir ayaklık bir modelden büyük bir buda heykeli inşa etmek gibi. Bunun nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak yazamam. Stratejinin prensibi, bir şeye sahip olmak, 10 bin şeyi bilmektir. İçi okuluna dair şeyler bu su kitabında yazılıdır. Üçüncüsü Ateş Kitabı. Bu kitap savaşmakla ilgili. Ateşin ruhu, ister küçük ister büyük olsun, şiddetlidir, savaşlar böyledir. Savaşların yolu, birebir savaşlar içinde, 10.000 bin kişilik savaşlar içinde aynıdır. Ruhun büyük veya küçük olabileceğini anlamalısınız. Büyük olanı algılamak kolaydır, küçük olanı algılamak zordur. Kısacası, çok sayıda insanın pozisyon değiştirmesi zordur. Bu nedenle hareketleri kolayca tahmin edilebilir. Bir birey kolayca fikrini değiştirebilir. Bu nedenle hareketlerini tahmin etmek zordur. Bunu anlamalısınız. Bu kitabın özü, hızlı kararlar verebilmek için gece gündüz eğitim almanız gerektiğidir. Stratejide, eğitime normal hayatın bir parçası olarak, ruhunuz değişmeden yaklaşmanız gerekir. İşte Ateş kitabında savaşta mücadele anlatılıyor. Dördüncüsü, Rüzgar kitabı. Bu kitap benim içe okulumla değil, diğer strateji okullarıyla ilgilidir. Rüzgar derken eski gelenekleri, günümüz geleneklerini ve aile strateji geleneklerini kastediyorum. Bu nedenle dünyanın stratejilerini açıkça açıklıyorum. Bu bir gelenektir. Başkalarını tanımadan kendinizi tanımak zordur. Tüm yolların yan yolları vardır. Bir yolu her gün incelerseniz ve ruhunuz saparsa, İyi bir yola uyduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak nesnel olarak bu gerçek yol değildir. Gerçek yolu izliyorsanız ve biraz saparsanız, bu daha sonra büyük bir sapmaya dönüşecektir. Bunu anlamalısınız. Diğer stratejiler sadece kılıç dövüşü olarak düşünülmeye başlandı ve bunun böyle olması mantıksız değil. Benim stratejimin faydası, kılıç dövüşünü içermesine rağmen, ayrı bir prensipte yatmaktadır. Diğer okullarda stratejiyle genellikle ne kast edildiğini gelenek, Rüzgar, kitabında açıkladım. Beşinci olarak, Boşluk Kitabı. Boşluktan kastım, başlangıcı ve sonu olmayan şeydir. Bu ilkeye ulaşmak, ilkeye ulaşmamak demektir. Strateji yolu, doğanın yoludur. Doğanın gücünü takdir ettiğinizde, herhangi bir durumun ritmini bildiğinizde, düşmana doğal bir şekilde vurabilir ve doğal bir şekilde darbe indirebilirsiniz. Bütün bunlar boşluk yoludur. Boşluk kitabında, doğaya göre gerçek yolu nasıl izleyeceğinizi göstermeyi amaçlıyorum. İçi ri yun ni tek okul iki kılıç, adı. Savaşçılar, hem komutanlar hem de erler, kemerlerinde iki kılıç taşırlar. Eski zamanlarda bunlara uzun kılıç ve kısa kılıç denirdi, günümüzde ise kılıç ve yardımcı kılıç olarak bilinirler. Şunu söylemek yeterlidir ki, ülkemizde, sebep ne olursa olsun, bir savaşçı kemerinde iki kılıç taşır. Bu, savaşçının yoludur. Nito içi Ryu, her iki kılıcı da kullanmanın avantajlarını gösterir. Mızrak ve baltalı mızrak, açık havada taşınan silahlardır. İçi okulu strateji yolu öğrencileri, baştan itibaren her iki elinde de kılıç ve uzun kılıçla eğitim almalıdır. Bu bir gerçektir, hayatınızı feda ettiğinizde, silahlarınızdan en iyi şekilde yararlanmalısınız. Bunu yapmamak ve henüz çekilmemiş bir silahla ölmek yanlıştır. Eğer kılıcı iki elinizle tutarsanız, onu sağa sola serbestçe sallamak zor olur, bu yüzden benim yöntemim kılıcı tek elle taşımaktır. Bu, mızrak veya baltalı mızrak gibi büyük silahlar için geçerli değildir, ancak kılıçlar ve yardımcı kılıçlar tek elle taşınabilir. At üzerinde, engebeli yollarda, bataklıkta, Çamurlu pirinç tarlalarında, taşlı zeminde veya kalabalık bir insan topluluğunda koşarken kılıcı iki elle tutmak zahmetlidir. Uzun kılıcı iki elle tutmak gerçek yol değildir. Çünkü sol elinizde yay, mızrak veya başka silahlar taşırsanız, uzun kılıç için sadece bir eliniz serbest kalır. Ancak, düşmanı tek elle alt etmek zor olduğunda, iki elinizi de kullanmalısınız. Kılıcı tek elle kullanmak zor değildir. Bunu öğrenmenin yolu, her iki elinizde birer tane olmak üzere iki uzun kılıçla antrenman yapmaktır. İlk başta zor görünecektir, ama her şey ilk başta zordur. Yayları germek zordur, baltalı mızrakları kullanmak zordur, yayı kullanmaya alıştıkça çekiş gücünüz de artacaktır. Uzun kılıcı kullanmaya alıştığınızda ise yolun gücünü kazanacak ve kılıcı ustaca kullanacaksınız. İkinci kitap olan su kitabında açıklayacağım gibi, uzun kılıcı kullanmanın hızlı bir yolu yoktur. Uzun kılıç geniş bir açıyla, yardımcı kılıç ise yakın bir açıyla kullanılmalıdır. İlk olarak bunu kavramak gerekir. Bu içi okuluna göre, uzun bir silahla da kazanabilirsiniz, kısa bir silahla da. Kısacası, içi okulunun yolu, silah ne olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun, kazanma ruhudur. Kalabalıkla savaşırken, özellikle de esir almak istiyorsanız, tek kılıç yerine iki kılıç kullanmak daha iyidir. Bu şeyler ayrıntılı olarak açıklanamaz. Bir şeyden 10.000 şey öğrenilir. Strateji yoluna ulaştığınızda göremeyeceğiniz tek bir şey kalmayacak. Çok çalışmalısınız. İki karakterin stratejiyi okumasının faydası. Uzun kılıç ustalarına stratejist denir. Diğer askeri sanatlara gelince, yay ustalarına okçu Mızrak ustalarına mızrakçı, tüfek ustalarına nişancı, balta ustalarına baltacı denir. Ancak uzun kılıç yolunun ustalarına uzun kılıç ustaları veya yoldaş kılıç ustaları demeyiz. Çünkü yaylar, tüfekler, mızraklar ve baltalar savaşçıların teçhizatıdır izatıdır ve kesinlikle stratejinin bir parçasıdır. Uzun kılıcın erdemine hakim olmak, dünyayı ve kendini yönetmek demektir, dolayısıyla uzun kılıç stratejinin temelidir. İlke uzun kılıç vasıtasıyla stratejidir. Uzun kılıcın erdemine ulaşan bir kişi on kişiyi yenebilir. Bir kişi on kişiyi yenebileceği gibi, yüz kişi bin kişiyi, bin kişi de on bin kişiyi yenebilir. Benim stratejimde bir kişi on bin kişiye eşittir. Bu nedenle bu strateji, eksiksiz bir savaşçı sanatıdır. Savaşçının yolu, konfüçüstülük, Budizm, bazı gelenekler, Sanatsal başarılar ve dans gibi diğer yolları içermez. Ancak bunlar yolun bir parçası olmasa bile, yolu genel olarak biliyorsanız, onu her şeyde göreceksiniz. İnsanlar kendi özel yollarını geliştirmelidir. Stratejide silahların faydası, silah kullanımının yeri ve zamanı vardır. Kısa kılıcın en iyi kullanımı dar alanlarda veya rakiple yakın temas halinde olduğunuz durumlardadır. Uzun kılıç ise her durumda etkili bir şekilde kullanılabilir. Mızrak, savaş alanında baltalı mızrağa göre daha zayıftır. Mızrakla inisiyatifi ele alabilirsiniz, baltalı mızrak ise savunma amaçlıdır. Eşit yeteneklere sahip iki kişiden birinin elinde mızrak biraz daha fazla güç sağlar. Hem mızrak hem de baltalı mızrağın kullanım alanları vardır, ancak ikisi de dar alanlarda çok faydalı değildir. Esir almak için kullanılamazlar. Esasen savaş alanı silahlarıdırlar. Her neyse, eğer içsel teknikler öğrenirseniz, dar bir bakış açısıyla düşünecek ve gerçek yolu unutacaksınız. Bu nedenle gerçek karşılaşmalarda zorluk çekeceksiniz. Okçuluk, özellikle mızrakçıların arasından hızlıca ok atılabildiği için, savaşın başlangıcında, özellikle de bozkır savaşlarında taktiksel olarak güçlüdür. Ancak kuşatmalarda veya düşman 40 metreden daha uzakta olduğunda yetersiz kalır. Bu nedenle günümüzde geleneksel okçuluk okulları azdır. Bu tür bir becerinin günümüzde pek bir faydası yoktur. Kale içinden bakıldığında, silahların arasında topun eşi benzeri yoktur. Saflar çarpışmadan önce sahadaki en üstün silahtır, ancak kılıçlar çarpıştıktan sonra top işe yaramaz hale gelir. Yayın erdemlerinden biri okların uçuşunu görebilmeniz ve buna göre nişan alabilmenizdir. Oysa top atışı görülemez. Bunun önemini anlamalısınız. Bir atın dayanıklı ve kusursuz olması gerektiği gibi silahlarda öyle olmalıdır. Atlar güçlü bir şekilde yürümeli, kılıçlar ve yardımcı kılıçlar güçlü bir şekilde kesmelidir. Mızraklar ve baltalar ağır kullanıma dayanmalı, yaylar ve tüfekler sağlam olmalıdır. Silahlar dekoratif olmaktan ziyade dayanıklı olmalıdır. Favori bir silahınız olmamalı. Bir silaha aşırı derecede alışmak, onu yeterince iyi bilmemek kadar büyük bir hatadır. Başkalarını taklit etmemeli, doğru şekilde kullanabildiğiniz silahları kullanmalısınız. Komutanlar ve askerler için beğeni ve beğenmeme durumlarının olması kötüdür. Bunları iyice öğrenmelisiniz. Stratejide zamanlama, her şeyde zamanlama önemlidir. Stratejide zamanlama, çok fazla pratik yapmadan ustalaşılamaz. Dans ve üflemeli veya telli çalgı müziğinde zamanlama önemlidir. Çünkü ancak zamanlama iyi olduğunda ritim tutturulabilir. Zamanlama ve ritim, askeri sanatlar, okey ve tüfek atışları ve at binme gibi alanlarda da rol oynar. Tüm beceri ve yeteneklerde zamanlama vardır. Boşlukta da zamanlama vardır. Savaşçının tüm yaşamında, yükselişinde ve düşüşünde, uyumunda ve uyumsuzluğunda zamanlama vardır. Benzer şekilde, tüccarın yolunda, sermayenin yükselişinde ve düşüşünde de zamanlama vardır. Her şey yükseliş ve düşüş zamanlamasını içerir. Bunu ayırt edebilmelisiniz. Stratejide çeşitli zamanlama hususları vardır. Başlangıçtan itibaren uygulanabilir ve uygulanamaz zamanlamayı bilmeli ve büyük ve küçük şeyler, Hızlı ve yavaş zamanlamalar arasından ilgili zamanlamayı, önce uzak zamanlamayı ve arka plan zamanlamasını görerek bulmalısınız. Stratejideki en önemli şey budur. Özellikle arka plan zamanlamasını bilmek önemlidir, aksi takdirde stratejiniz belirsiz hale gelir. Düşmanların zamanlamasını bilerek ve böylece düşmanın beklemediği bir zamanlamayı kullanarak, kurnazlığın zamanlamasıyla boşlukta savaşları kazanırsınız. 5 kitabın tamamı esas olarak zamanlamayla ilgilidir. Bunu anlayabilmek için yeterince eğitim almalısınız. Yukarıdaki içi okulunun stratejisini gece gündüz uygularsanız, ruhunuz doğal olarak genişleyecektir. Böylece geniş ölçekli strateji ve yakın dövüş stratejisi dünyada yaygınlaşmıştır. Bu, ilk kez toprak, su, ateş, gelenek, rüzgar ve boşluk adlı 5 kitapta kaydedilmiştir. Stratejimi öğrenmek isteyenler için yol budur. 1. Dürüst olmayan düşüncelerden kaçının. 2. Yol, eğitim aşamasındadır. 3. Her sanat dalıyla tanışın. 4. Tüm mesleklerin inceliklerini bilin. 5. Dünyevi konularda kazanç ve kayıp arasındaki farkı ayırt edin. 6. Her şey için sezgisel muhakeme ve anlayış geliştirin. 7. Görünmeyen şeyleri algılayın. Sekizinci, Önemsiz ayrıntılara bile dikkat edin. Dokuzuncu, faydasız olan hiçbir şeyi yapmayın. Öncelikle bu geniş prensipleri kalbinize yerleştirmeniz ve strateji yolunda eğitim almanız önemlidir. Olaylara geniş bir perspektiften bakmazsanız, stratejide ustalaşmanız zor olacaktır. Bu stratejiyi öğrenir ve uygularsanız, 20 veya 30 düşmana bile asla yenilmezsiniz. Her şeyden önce, kalbinizi stratejiye adamalı ve yola ciddi bir şekilde bağlı kalmalısınız. Gerçekten de dövüşlerde insanları yenebilecek ve gözünüzle kazanabileceksiniz. Ayrıca eğitimle kendi bedeninizi özgürce kontrol edebilecek, bedeninizle insanları alt edebilecek ve yeterli eğitimle ruhunuzla 10 kişiyi yenebileceksiniz. Bu noktaya ulaştığınızda, yenilmez olduğunuz anlamına gelmez mi? Dahası, büyük ölçekli stratejide üstün kişi birçok astını ustalıkla yönetir, doğru davranır, ülkeyi yönetir ve halkı geliştirir, böylece yöneticinin disiplinini korur. Yenilgiye uğramama, kendine yardım etme ve şeref kazanma ruhunu içeren bir yol varsa, o da strateji yoludur. Bölüm 2. Su Kitabı Niten içi Strateji Okulu'nun ruhu suya dayanır ve bu su kitabı, içi Okulu'nun uzun kılıç biçimi olarak zafer yöntemlerini açıklar. Dil, yolu ayrıntılı olarak açıklamak için yeterli değildir, ancak sezgisel olarak kavranabilir. Bu kitabı inceleyin, bir kelime okuyun ve üzerinde düşünün. Anlamı gevşek bir şekilde yorumlarsanız, yolu yanlış anlayacaksınız. Strateji prensipleri burada tekli dövüş açısından yazılmıştır. Ancak 10.000 kişilik savaşları da anlayabilmek için geniş bir bakış açısıyla düşünmelisiniz. Strateji, diğer şeylerden farklıdır çünkü en ufak bir hata bile yapsanız, şaşkınlığa düşer ve yanlış yollara saparsınız. Bu kitabı sadece okumakla strateji yoluna ulaşamazsınız. Bu kitapta yazılanları özümseyin, sadece okumayın, ezberlemeyin veya taklit etmeyin. Ancak ilkeyi kendi kalbinizin derinliklerinden kavrayabilmeniz için çok çalışın ve bunları bedeninize iyice özümseyin. Stratejide Manevi Duruş Stratejide ruhsal duruşunuz normalden farklı olmamalıdır. Hem savaşta hem de günlük hayatta kararlı ama sakin olmalısınız. Gerginlik duymadan ama pervasızca da davranmadan, ruhunuzu sakin ama tarafsız tutarak duruma yaklaşın. Ruhunuz sakin olsa bile bedeninizin gevşemesine izin vermeyin ve bedeniniz gevşese bile ruhunuzun gevşemesine izin vermeyin. Ruhunuzun bedeninizden etkilenmesine veya bedeninizin ruhunuzdan etkilenmesine izin vermeyin. Ne yetersiz ne de aşırı coşkulu olun. Yüksek ruh zayıftır, düşük ruh da zayıftır. Düşmanın ruhunuzu görmesine izin vermeyin. Küçük insanlar büyük insanların ruhunu tamamen anlamalı, büyük insanlar da küçük insanların ruhunu anlamalıdır. Boyunuz ne olursa olsun, kendi bedeninizin tepkilerine aldanmayın. Ruhunuz açık ve kısıtlanmamış bir şekilde, olaylara yüksek bir bakış açısıyla bakın. Bilgeliğinizi ve ruhunuzu geliştirmelisiniz. Bilgeliğinizi parlatın, kamu adaletini öğrenin, iyiyi kötüyü ayırt edin, farklı sanatların yollarını tek tek inceleyin. İnsanlar tarafından aldatılamadığınızda, strateji bilgeliğini anlamış olacaksınız. Strateji bilgeliği diğer şeylerden farklıdır. Savaş alanında, zor durumda kalsanız bile, istikrarlı bir ruh geliştirebilmek için strateji ilkelerini durmaksızın araştırmalısınız. Stratejik duruş. Başınızı dik tutun, ne aşağıya sarkık, ne yukarıya bakıyor, ne de yana eğik olsun. Alnınızda ve gözlerinizin arasında kırışıklık olmamalı. Gözlerinizi yuvarlamayın veya kırpmayın, sadece hafifçe kısın. Yüz hatlarınız sakin bir şekilde, burnunuzun çizgisini düz tutun ve burun deliklerinizin hafifçe genişlediği hissini verin. Boynunuzun arka çizgisini düz tutun, saç çizginize ve aynı şekilde omuzlarınızdan aşağıya doğru tüm vücudunuza canlılık katın. Her iki omuzunuzu da aşağı indirin ve kalçalarınız dışarı çıkmadan, dizlerinizden ayak parmaklarınızın uçlarına kadar bacaklarınıza güç verin. Kalçalarınızdan bükülmemek için karnınızı sıkın. Kemerinizdeki kılıcı karnınıza doğru sıkıştırın, böylece kemeriniz gevşek kalmasın buna sıkıştırmak denir. Stratejinin her türünde, günlük hayatta da savaş pozisyonunu korumak ve günlük pozisyonunuzu savaş pozisyonunuz haline getirmek gereklidir. Bunu iyice araştırmalısınız. Stratejide bakış açısı. Bakış geniş ve kapsamlı olmalıdır. Bu, algılama ve görme olmak üzere iki yönlü bakıştır. Algılama güçlü, görme ise zayıftır. Stratejide, uzaktaki şeyleri yakınmış gibi görmek ve yakındaki şeylere de uzaktan bakmak önemlidir. Stratejide, düşmanın kılıcını tanımak ve kılıcının önemsiz hareketleriyle dikkatinizin dağılmaması önemlidir. Bunu çalışmalısınız. Bakış açısı, tekli dövüşte de, büyük ölçekli stratejide de aynıdır. Stratejide, gözleri hareket ettirmeden her iki yana da bakabilmek gereklidir. Bu yeteneği çabucak kazanamazsınız. Burada yazılanları öğrenin, bu bakışı günlük hayatta kullanın ve ne olursa olsun değiştirmeyin. Uzun kılıcı tutmak Uzun kılıcı, baş parmağınız ve işaret parmağınızda hafif bir gevşeklik hissiyle, orta parmağınız ne sıkı ne de gevşek olacak şekilde, son iki parmağınız ise sıkı bir şekilde kavrayın. Ellerinizde gevşeklik olması kötü bir şeydir. Kılıcı elinize aldığınızda, düşmanı kesme niyetinde olmalısınız. Düşmanı keserken tutuşunuzu değiştirmemeli ve elleriniz korkmamalıdır. Düşmanın kılıcını yana savurduğunuzda, savuşturduğunuzda veya yere doğru bastırdığınızda, baş parmağınız ve işaret parmağınızdaki hissi hafifçe değiştirmelisiniz. Her şeyden önemlisi, kılıcı tutuş şeklinizle düşmanı kesme niyetinde olmalısınız. Dövüş ve kılıç denemesi için kullanılan tutuş aynıdır. İnsan kesen tutuş diye bir şey yoktur. Genel olarak, hem uzun kılıçlarda hem de ellerde hareketsizliği sevmem. Hareketsizlik cansız bir el demektir. Esneklik ise canlı bir eldir. Bunu aklınızda tutmalısınız. Ayak Hareketleri Ayak parmaklarınızın uçları hafifçe havada kalacak şekilde, topuklarınızla yere sağlamca basın. Hızlı veya yavaş, büyük veya küçük adımlarla hareket etseniz de, ayaklarınız her zaman normal yürüyüşteki gibi hareket etmelidir. Sıçrayan ayak, havada süzülen ayak ve sabit adımlar olarak bilinen üç yürüyüş yöntemini sevmiyorum. Yin Yang ayağı olarak adlandırılan şey, yolda önemlidir. Yin Yang ayağı, sadece tek bir ayağı hareket ettirmemek anlamına gelir. Kesme, geri çekilme veya bir darbeyi savuşturma sırasında ayaklarınızı sol sağ ve sağ sol yönde hareket ettirmek demektir. Tek bir ayağı tercihli olarak kullanmamalısınız. 5. Tutum 5 tutum şunlardır: üst, orta, alt, sağ taraf ve sol taraf. Bunlar verilenlerdir. Tutumun bu 5 bölümü olmasına rağmen hepsinin tek amacı düşmanı etkisiz hale getirmektir. Bu 5 tutumdan başka tutum yoktur. Hangi pozisyonda olursanız olun, pozisyon almanın bilincinde olmayın, sadece kesmeyi düşünün. Pozisyonunuz duruma göre büyük veya küçük olmalıdır. Üst, alt ve orta pozisyonlar belirleyicidir. Sol ve sağ pozisyonlar akışkandır. Başınızın üstünde veya bir tarafta bir engel varsa sol ve sağ pozisyonlar kullanılmalıdır. Sol veya sağ pozisyon kullanma kararı yere bağlıdır. Yolun özü şudur, tutumu anlamak için orta tutumu iyice anlamanız gerekir. Orta tutum, tutumların kalbidir. Stratejiye geniş bir perspektiften bakarsak, orta tutum komutanın makamıdır ve diğer dört tutum komutanı takip eder. Bunu anlamalısınız. Uzun kılıcın yolu. Uzun kılıcın yolunu bilmek, genellikle taşıdığımız kılıcı iki parmağımızla kullanabilmek demektir. Kılıcın yolunu iyi bilirsek, onu kolayca kullanabiliriz. Uzun kılıcı hızlıca kullanmaya çalışırsanız, yolu şaşırırsınız. Uzun kılıcı iyi kullanmak için sakin bir şekilde kullanmalısınız. Eğer onu katlanır yelpaze veya kısa kılıç gibi hızlıca kullanmaya çalışırsanız, Kısa kılıçla doğrama yöntemini kullanarak hata yaparsınız. Bu yöntemle uzun kılıçlı bir adamı kesemezsiniz. Uzun kılıçla aşağı doğru kestiğinizde, kılıcı dümdüz yukarı kaldırın, yana doğru kestiğinizde, kılıcı yana doğru bir yol izleyerek geri çevirin. Kılıcı mantıklı bir şekilde geri çevirin, her zaman dirseklerinizi genişçe açın. Kılıcı güçlü bir şekilde kullanın. İşte uzun kılıcın yolu budur. Stratejimin 5 yaklaşımını kullanmayı öğrenirseniz, kılıcı iyi kullanabileceksiniz. Sürekli antrenman yapmalısınız. 5 Yaklaşım 1. İlk yaklaşım, orta duruştur. Kılıcınızın ucunu düşmanın yüzüne dayayın. Düşman saldırdığında, kılıcını sağa doğru savurun ve üzerine binin. Veya düşman saldırdığında, kılıcının ucunu aşağı doğru vurarak saptırın, Uzun kılıcınızı olduğu yerde tutun ve düşman saldırısını yenilediğinde, kollarını aşağıdan kesin. Bu ilk yöntemdir. 5 yaklaşım işte bu türden şeylerdir. Bunları öğrenmek için uzun kılıç kullanarak tekrar tekrar antrenman yapmalısınız. Uzun kılıç yolumu ustalaştırdığınızda, düşmanın yapacağı her saldırıyı kontrol edebileceksiniz. Size temin ederim ki, Nitu'nun uzun kılıcının 5 yaklaşımından başka bir yaklaşım yoktur. 2. Uzun kılıçla yapılan ikinci yaklaşımda, yukarıdan düşmana tam saldırırken kılıçla vurun. Eğer düşman kılıç darbesinden kaçınırsa, kılıcınızı olduğu yerde tutun ve aşağıdan yukarı doğru kaldırarak, saldırısını yenilediği anda onu kesin. Buradan itibaren kılıç darbesini tekrarlamak mümkündür. Bu yöntemde zamanlama ve ruh açısından çeşitli değişiklikler vardır. Bunu içi okulunda eğitim alarak anlayabileceksiniz. 5 uzun kılıç yöntemiyle her zaman kazanacaksınız. Tekrar tekrar antrenman yapmalısınız. 3. 3. Yaklaşımda, alçak bir pozisyon alarak, yukarı doğru hamle yapmayı bekleyin. Düşman saldırdığında, ellerine aşağıdan vurun. Bunu yaparken, kılıcınıza aşağıdan vurmaya çalışabilir. Eğer böyle bir durum olursa, üst kollarını yatay olarak, çaprazlama hissiyle kesin. Bu, alçak pozisyondan düşmana tam saldırdığı anda vurmanız anlamına gelir. Bu yöntemle hem başlangıç seviyesinde hem de daha sonraki stratejilerde sık sık karşılaşacaksınız. Uzun kılıç tutarak antrenman yapmalısınız. Dördüncü, bu dördüncü yaklaşımda, sol taraf pozisyonunu benimseyin. Düşman saldırdığında, ellerine aşağıdan vurun. Ellerine vurduğunuzda, kılıcınızı aşağı doğru savurmaya çalışırsa, ellerine vurduğunuz hissiyle uzun kılıcının yolunu savuşturun ve omzunuzun üzerinden çapraz bir şekilde kesin. Bu, uzun kılıç yoludur. Bu yöntemle düşmanın saldırı hattını savuşturarak kazanırsınız. Bunu araştırmalısınız. Beşinci, beşinci yaklaşımda, kılıç sağ tarafta konumlandırılmıştır. Düşmanın saldırısına göre, uzun kılıcınızı aşağıdan yukarıya doğru çaprazlayın. Ardından yukarıdan düz bir şekilde kesin. Bu yöntem, uzun kılıç yolunu iyi bilmek için şarttır. Bu yöntemi kullanabilirseniz, ağır bir uzun kılıcı özgürce kullanabilirsiniz. Bu beş yaklaşımı nasıl kullanacağınızı ayrıntılı olarak açıklayamam. Benim uzun kılıçla uyum içinde yolumu iyice öğrenmeli, geniş zamanlamayı kavramalı, Düşmanın uzun kılıcını anlamalı ve 5 yaklaşıma baştan itibaren alışmalısınız. Düşmanın ruhunu ayırt eden çeşitli zamanlama hususlarını dikkate alarak bu 5 yöntemi kullanarak her zaman kazanacaksınız. Tüm bunları dikkatlice düşünmelisiniz. Tutumsuzluk öğretimi. Tutumsuzluk demek, uzun kılıç tavırları olarak bilinen şeylere gerek olmadığı anlamına gelir. Yine de, uzun kılıcı tutmanın 5 yolu olarak kabul edilebilecek tutumlar mevcuttur. Kılıcı nasıl tutarsanız tutun, duruma, yere ve düşmanla olan ilişkinize uygun olarak düşmanı kolayca kesebilecek şekilde tutmalısınız. Üst tutumdan, gücünüz azaldıkça orta tutuma geçebilirsiniz ve orta tutumdan, tekniğinizde kılıcı biraz yükselterek üst tutuma geçebilirsiniz. Alt tutumdan, duruma göre kılıcı yükseltebilir ve orta tutumları benimseyebilirsiniz. Duruma göre, kılıcınızı sol taraf veya sağ taraf tutumundan merkeze doğru çevirirseniz, orta veya alt tutum ortaya çıkar. Bu ilkeye mevcut tutum mevcut olmayan tutum denir. Elinize kılıç aldığınızda en önemli şey, ne şekilde olursa olsun düşmanı kesme niyetinizdir. Düşmanın kesici kılıcına karşı savuşturma, vurma, sıçrama, darbe indirme veya dokunma hareketlerinde, aynı hareketle düşmanı kesmelisiniz. Bunu başarmak çok önemlidir. Sadece vurmayı, sıçramayı, darbe indirmeyi veya düşmana dokunmayı düşünürseniz, onu gerçekten kesemezsiniz. Her şeyden önce, hareketinizi onu kesmeye kadar götürmeyi düşünmelisiniz. Bunu iyice araştırmalısınız. Daha geniş ölçekteki stratejideki tutuma savaş düzeni denir. Bu tür tutumlar tamamen savaşları kazanmak içindir. Sabit dizilim kötüdür. Bunu iyice inceleyin. Düşmanı tek seferde vurmak. Tek seferde vurmak demek, düşmanla yakın temasa geçtiğinizde, vücudunuzu hareket ettirmeden veya ruhunuzu sakinleştirmeden, düşmanın henüz karar vermediği bir anda, olabildiğince hızlı ve doğrudan bir şekilde ona vurmaktır. Düşmanın geri çekilmeye, dağılmaya veya vurmaya karar vermeden önce vurmanın zamanlaması işte bu tek seferde vurmaktır. Bu zamanlamayı yakalayabilmek, anında vuruş yapabilmek için antrenman yapmalısınız. İki kişinin karın bölgesi zamanlaması. Saldırıya geçtiğinizde ve düşman hızla geri çekildiğinde, gerildiğini gördüğünüz anda bir kesme hareketi yapıyormuş gibi yapmalısınız. Ardından, gevşediği anda, devamını getirin ve ona vurun. Bu, iki kişilik karın zamanlamasıdır. Bu kitabı sadece okuyarak bunu başarmak çok zor ancak biraz eğitimle kısa sürede anlayacaksınız. Tasarım yoksa, kavram da yok. Bu yöntemde, düşman saldırdığında ve siz de saldırmaya karar verdiğinizde, bedeninizle vurun, ruhunuzla vurun ve ellerinizle boşluktan vurarak güçlü bir şekilde ivme kazanın. Bu, tasarım yok, kavram yok kesimidir. Bu, en önemli vuruş yöntemidir. Sıklıkla kullanılır. Bunu anlamak için çok çalışmalısınız. Akan su kesimi. Akarsu kesimi, düşmanla kılıç kılıca mücadele ederken kullanılır. Düşman kırılıp hızla geri çekilerek uzun kılıcıyla sıçramaya çalışırken, vücudunuzu ve ruhunuzu genişletin ve durgun su gibi vücudunuzu takip ederek uzun kılıcınızla olabildiğince yavaş bir şekilde kesin. Bunu öğrenirseniz, kesin bir şekilde kesebilirsiniz. Düşmanın seviyesini ayırt etmelisiniz. Sürekli kesim. Siz saldırırken düşman da saldırdığında ve kılıçlarınız aynı anda savrulursa, tek bir hareketle düşmanın başını, ellerini ve bacaklarını kesin. Uzun kılıcın tek bir savuruşuyla birkaç yeri kestiğinizde, buna sürekli kesim denir. Bu kesimi mutlaka uygulamalısınız, sık kullanılır. Detaylı uygulama ile bunu anlayabilmelisiniz. Ateş ve Taşlar. Ateşleri ve taşları kesmek demek, Düşmanın uzun kılıcıyla sizin uzun kılıcınız çarpıştığında, kılıcı biraz bile kaldırmadan olabildiğince güçlü bir şekilde kesmek demektir. Bu, ellerinizle, vücudunuzla ve bacaklarınızla hızlı bir şekilde, üçüyle de güçlü bir şekilde kesmek anlamına gelir. Yeterince iyi antrenman yaparsanız, güçlü vuruşlar yapabilirsiniz. Kesilen Kırmızı Yapraklar Kırmızı yaprak kesimi, düşen, ölen yapraklara gönderme, düşmanın uzun kılıcını yere sermek anlamına gelir. Buradaki amaç, düşmanın kılıcının kontrolünü ele geçirmektir. Düşman önünüzde uzun kılıç pozisyonunda, kesme, vurma ve savuşturma niyetindeyken, hiçbir tasarım, hiçbir kavram yok kesimi ruhuyla, düşmanın uzun kılıcına ateş ve taş kesimi ile güçlü bir şekilde vurun. Ardından, kılıcının ucuna yapışkan bir hisle vurursanız, düşman mutlaka kılıcını düşürecektir. Bu kesimi uygularsanız, düşmanın kılıcını düşürmesini sağlamak kolaylaşır. Tekrarlayarak antrenman yapmalısınız. Uzun kılıcın yerine geçen vücut. Ayrıca vücut yerine uzun kılıç da kullanılır. Genellikle düşmanı kesmek için vücudu ve kılıcı aynı anda hareket ettiririz. Ancak düşmanın kesme yöntemine göre, önce vücudunuzla ona doğru atılıp sonra kılıçla kesebilirsiniz. Eğer vücudu hareket etmiyorsa, önce uzun kılıçla kesebilirsiniz, ancak genellikle önce vücutla vurup sonra uzun kılıçla kesersiniz. Bunu iyice araştırmalı ve vuruş pratiği yapmalısınız. Kes ve Doğra Kesmek ve doğramak iki farklı şeydir. Kesmek, hangi biçimde olursa olsun, kararlı ve azimli bir ruhla yapılır. Doğrama ise düşmana dokunmaktan başka bir şey değildir. Güçlü bir şekilde doğrasanız bile, düşman anında ölse bile, bu doğramadır. Kestiğinizde, ruhunuz kararlıdır. Bunu anlamalısınız. Önce düşmanın ellerini veya bacaklarını keserseniz, ardından güçlü bir şekilde kesmelisiniz. Kesmek, özünde dokunmakla aynıdır. Bunu anladığınızda, ikisi birbirinden ayırt edilemez hale gelir. Bunu iyice öğrenin. Çin maymununun vücudu. Çin maymunu vücut tekniği, kollarınızı uzatmamak ruhudur. Bu teknik, düşman saldırmadan önce, kollarınızı hiç uzatmadan hızla içeri girmeyi amaçlar. Kollarınızı uzatmamaya kararlıysanız, aslında çok uzaktasınız demektir, bu teknik, tüm vücudunuzla içeri girmeyi amaçlar. Kol mesafesine girdiğinizde, vücudunuzu içeri hareket ettirmek kolaylaşır. Bunu iyice araştırmalısınız. Tutkal ve vernik emülsiyon gövdesi. Yapıştırıcı ve vernik emülsiyonlu vücutun ruhu, düşmana yapışmak ve ondan ayrılmamaktır. Düşmana yaklaşırken, başınız, vücudunuz ve ayaklarınızla sıkıca yapışın. İnsanlar genellikle başlarını ve ayaklarını hızla öne doğru hareket ettirirler, ancak vücutları geride kalır. Düşmanın vücudu ile sizin vücudunuz arasında en ufak bir boşluk kalmayacak şekilde sıkıca yapışmalısınız. Bunu dikkatlice düşünmelisiniz. Yüksekliğe ulaşmak için çabalamak. Yüksekliğe ulaşmak için çabalamaktan kast edilen, düşmanla karşı karşıya geldiğinizde, eğilmeden üstünlük sağlamak için onunla mücadele etmektir. Bacaklarınızı, kalçalarınızı ve boynunuzu gelin, onunla yüz yüze gelin. Kazandığınızı ve daha üstün olduğunuzu düşündüğünüzde, güçlü bir şekilde saldırın. Bunu öğrenmelisiniz. Yapışkanlık uygulamak için. Düşman saldırdığında ve siz de uzun kılıçla saldırdığınızda, yapışkan bir hisle yaklaşmalı ve uzun kılıcınızı düşmanınkine, onun darbesini alırken, sıkıca dayamalısınız. Yapışkanlık ruhu, çok sert vurmak değil, uzun kılıçların kolayca ayrılmayacağı şekilde vurmaktır. Düşmanın uzun kılıcına yapışkan bir şekilde vururken mümkün olduğunca sakin yaklaşmak en iyisidir. Yapışkanlık ve sıkıştırma arasındaki fark, yapışkanlığın sağlam, sıkıştırmanın ise zayıf olmasıdır. Bunu anlamalısınız. Vücut grevi. Vücut vuruşu, düşmanın gardındaki bir boşluktan yaklaşmak anlamına gelir. Amaç, ona vücudunuzla vurmaktır. Yüzünüzü biraz yana çevirin ve öne doğru uzattığınız sol omzunuzla düşmanın göğsüne vurun. Düşmanı savurma ruhuyla yaklaşın, nefes alışverişinizle senkronize olarak olabildiğince güçlü vurun. Düşmana bu şekilde yaklaşmayı başarırsanız, onu 10 veya 20 metre uzağa savurabilirsiniz. Düşmanı ölene kadar vurmak mümkündür. İyi antrenman yapın. Onun saldırısını savuşturmanın 3 yolu. Bir kesme saldırısını savuşturmanın 3 yöntemi vardır. İlk olarak, düşman saldırdığında uzun kılıcını sağa doğru savurarak, sanki gözlerine saplıyormuş gibi yapın. Ya da, düşmanın uzun kılıcını boynunu kesme hissiyle sağ gözüne doğru saplayarak savuşturmak. Ya da, kısa bir uzun kılıcınız varsa, düşmanın uzun kılıcını savuşturma konusunda endişelenmeden, hızla ona yaklaşabilir ve sol elinizle yüzüne doğru bir hamle yapabilirsiniz. Bunlar, savuşturmanın üç yöntemidir. Her zaman sol elinizi sıkıp yumruğunuzla düşmanın yüzüne vurabileceğinizi aklınızda bulundurmalısınız. Bunun için iyi antrenman yapmak gerekir. Yüzüne Bıçak Saplamak Yüzüne saplamak, düşmanla karşı karşıya geldiğinizde, ruhunuzun uzun kılıcınızın ucuyla bıçakların çizgisini takip ederek yüzüne saplamaya odaklanması anlamına gelir. Yüzüne saplamaya odaklandığınızda, yüzü ve vücudu binilebilir hale gelir. Düşman binilebilir hale geldiğinde, kazanmak için çeşitli fırsatlar ortaya çıkar. Buna odaklanmalısınız. Dövüşürken ve düşmanın vücudu binilebilir hale geldiğinde, hızlıca kazanabilirsiniz, bu yüzden yüzüne saplamayı unutmamalısınız. Bu tekniğin değerini eğitim yoluyla geliştirmelisiniz. Kalbe bıçak saplamak. Kalbe saplamak, dövüşürken yukarıda veya yanlarda engeller olduğunda ve kesmenin zor olduğu durumlarda düşmana doğru hamle yapmak anlamına gelir. Uzun kılıcınızın ucunun sallanmasına izin vermeden, düşmana bıçağın sırtını tam karşıdan göstererek ve uzun kılıcını savuşturma ruhuyla düşmanın göğsüne saplamalısınız. Bu prensibin ruhu, yorulduğumuzda veya herhangi bir nedenle uzun kılıcımız kesmediğinde sıklıkla faydalıdır. Bu yöntemin uygulamasını anlamalısınız. Tütü, diye azarlamak. Azarlamak demek, düşman saldırırken karşı kesme yapmaya çalıştığında, onu yere sermeye çalışıyormuş gibi aşağıdan tekrar karşı kesme yapmak demektir. Çok hızlı bir zamanlamayla kesersiniz, düşmanı azarlarsınız. Yukarı doğru hamle yapın, tut ve kesin tut. Bu zamanlama, darbe alışverişinde tekrar tekrar karşımıza çıkar. Tut tut azarlamanın yolu, Uzun kılıcınızı düşmana saplayacakmış gibi kaldırırken kesme işlemini eş zamanlı olarak yapmaktır. Bunu tekrarlayan pratiklerle öğrenmelisiniz. Vurucu savunma. Vurarak savuşturmadan kastedilen, düşmanla kılıçlarınızı çarpıştırdığınızda uzun kılıcınızla onun saldırı hamlesine tidam, tidam ritmiyle karşılık vererek kılıcını vurup kesmektir. Vurarak savuşturmanın özü, güçlü bir şekilde savuşturmak veya vurmak değil Öncelikle onu hızlıca kesmeyi amaçlayarak, düşmanın uzun kılıcını saldırı hamlesine uygun olarak vurmaktır. Vurma zamanlamasını anlarsanız, uzun kılıçlarınız ne kadar sert çarpışırsa çarpışsın, kılıcınızın ucu en ufak bir şekilde bile geri savrulmayacaktır. Bunu anlamak için yeterince araştırma yapmalısınız. Birçok düşman var. Birçok düşman var sözü, bir düşmana karşı birçok düşmanla savaşırken geçerlidir. Hem kendi kılıcınızı hem de yardımcı kılıcınızı çekin ve geniş bir şekilde sağa sola uzanmış bir duruş alın. Amaç, düşmanlar dört yönden gelse bile onları bir yandan diğer yana kovalamaktır. Saldırı düzenlerini gözlemleyin ve ilk saldıranlara doğru ilerleyin. Gözlerinizi geniş bir şekilde etrafı tarayın, saldırı düzenini dikkatlice inceleyin ve kılıçlarınızla sırayla sağa ve sola vurun. Beklemek kötüdür. Her zaman hızlıca iki tarafa da duruşunuzu yeniden alın, ilerleyen düşmanları kılıçlarınızla vurun, saldırdıkları yönde ezin. Ne yaparsanız yapın, düşmanı bir araya toplamalısınız, tıpkı bir balık oltası bağlar gibi ve yığıldıklarını gördüğünüzde, hareket etmelerine izin vermeden onları güçlü bir şekilde kılıçlarınızla vurun. Kavga halindeyken avantaj Uzun kılıçla strateji yoluyla nasıl kazanılacağını öğrenebilirsiniz, ancak bu yazılı olarak açıkça anlatılamaz. Kazanmanın yolunu anlamak için özenle pratik yapmalısınız. Sözlü gelenek, gerçek strateji yolu uzun kılıçta gizlidir. Tek kesim, tek vuruşta kazanma ruhuyla kesin bir zafer elde edebilirsiniz. Stratejiyi iyi öğrenmezseniz bunu başarmak zordur. Bu şekilde iyi antrenman yaparsanız, strateji kalbinizden gelecek ve istediğiniz zaman kazanabileceksiniz. Özenle antrenman yapmalısınız. Doğrudan iletişim. Doğrudan iletişim ruhu, Nitu Okulu'nun gerçek yolunun nasıl alınıp aktarıldığının özüdür. Sözlü gelenek, vücuduna strateji öğret. Yukarıdaki kitapta İçi Okulu'nun kılıç dövüşü tekniklerinin bir taslağı yer almaktadır. Stratejide uzun kılıçla nasıl kazanılacağını öğrenmek için öncelikle 5 yaklaşımı ve 5 tutumu öğrenin ve uzun kılıç yolunu vücudunuzda doğal olarak özümseyin. Ruh ve zamanlamayı anlamalı, uzun kılıcı doğal bir şekilde kullanmalı ve vücudunuzu ve bacaklarınızı ruhunuzla uyum içinde hareket ettirmelisiniz. İster bir kişiyi ister iki kişiyi yeniyor olun, o zaman stratejideki değerleri bileceksiniz. Bu kitabın içeriğini, her seferinde bir maddeyi ele alarak inceleyin ve düşmanlarla mücadele ederek, yolun ilkesini yavaş yavaş kavrayacaksınız. Bilinçli bir şekilde, sabırlı bir ruhla, tüm bunların erdemini özümseyin ve zaman zaman savaşta elinizi kaldırın. Düşmanla kılıç tokuşturduğunuz her an bu ruhu koruyun. Bin millik yolu adım adım yürüyün. Yıllar içinde strateji çalışın ve savaşçı ruhuna ulaşın. Bugün, dünün size karşı kazandığı zaferdir, yarın ise sizden daha zayıf olanlara karşı kazandığınız zaferdir. Daha yetenekli adamları yenmek için, kalbinizin yan yollara sürüklenmesine izin vermeden, bu kitaba göre antrenman yapın. Bir düşmanı öldürseniz bile, öğrendiklerinize dayanmıyorsa, bu gerçek yol değildir. Bu zafer yoluna ulaşırsanız, onlarca adamı alt edebileceksiniz. Geriye kalan ise savaşlarda ve düellolarda kazanabileceğiniz kılıç kullanma yeteneğidir. Bölüm 3. Ateş Kitabı Nitu İçi Strateji Okulu'nun Ateş Kitabı'nda, Dövüşü Ateş olarak tanımlıyorum. Öncelikle, insanlar stratejinin faydası konusunda dar bir bakış açısına sahipler. Sadece parmak uçlarını kullanarak, bileklerinin 5 inçlik kısmının sadece 3'ünün faydasını biliyorlar. Katlanır yelpaze örneğinde olduğu gibi, bir yarışmanın sonucunu sadece ön kollarının açıklığıyla belirliyorlar. El becerisi gibi küçük ayrıntılara odaklanıyorlar, bambu eğitim kılıcıyla el ve ayak hareketleri gibi önemsiz şeyleri öğreniyorlar. Benim stratejimde düşman öldürme eğitimi, birçok müsabaka yoluyla, hayatta kalma mücadelesiyle yaşamın ve ölümün anlamını keşfetmekle Kılıç yolunu öğrenmekle, saldırıların gücünü değerlendirmekle ve kılıcın keskinliği ve sırtının yolunu anlamakla gerçekleşir. Özellikle tam zırh giyildiğinde küçük tekniklerden faydalanamazsınız. Benim strateji yöntemim, hayatınız için savaşırken, 5 veya 10 kişiye karşı tek başınıza savaşırken kazanmanın kesin yoludur. Bir kişi 10 kişiyi yenebilir, dolayısıyla 1000 kişi 10.000 kişiyi yenebilir ilkesinde yanlış bir şey yok. Bunu araştırmalısınız, elbette her gün eğitim için bin veya on bin kişiyi bir araya getiremezsiniz. Ancak kılıçla tek başınıza eğitim yaparak strateji ustası olabilirsiniz. Böylece düşmanın stratejisini, gücünü ve kaynaklarını anlayabilir ve on bin düşmanı yenmek için stratejiyi nasıl uygulayacağınızı kavrayabilirsiniz. Stratejimin özüne hakim olmak isteyen her insan, sabah ve akşam düzenli olarak araştırma yapmalı ve eğitim görmelidir. Böylece becerilerini geliştirebilir, benliğinden kurtulabilir ve olağanüstü yeteneklere sahip olabilir. Mucizevi bir güce kavuşacaktır. Bu, stratejinin pratik sonucudur. Yere bağlı olarak, çevrenizi inceleyin. Güneşin altında durun, yani, güneş arkanızda olacak şekilde bir pozisyon alın. Durum buna izin vermiyorsa, güneşi sağ tarafınızda tutmaya çalışmalısınız. Binalarda, giriş arkanızda veya sağınızda olacak şekilde durmalısınız. Arkanızın engellenmediğinden ve solunuzda boş alan olduğundan emin olun, sağ tarafınız ise yan pozisyonunuzu almalıdır. Geceleyin, düşman görülebiliyorsa, ateşi arkanızda ve girişi sağınızda tutun, aksi takdirde yukarıdaki gibi pozisyon alın. Düşmana aşağıdan bakmalı ve biraz daha yüksek yerlerde pozisyon almalısınız. Örneğin, bir evdeki kamiza yüksek bir yer olarak kabul edilir. Çatışma başladığında, düşmanı her zaman sol tarafınıza doğru kovalamaya çalışın. Onu zor yerlere doğru kovalayın ve sırtını zor yerlere dönmeye zorlayın. Düşman uygunsuz bir pozisyona girdiğinde, etrafına bakmasına izin vermeyin, aksine onu dikkatlice kovalayın ve etkisiz hale getirin. Evlerde, düşmanı eşiklere, lentolara, kapılara, verandaya, sütunlara ve benzeri doğru kovalayın, yine durumunu görmesine izin vermeyin. Düşmanı her zaman kötü mevzilere, yanlardaki engellere ve benzeri doğru kovalayın ve bulunduğunuz yerin avantajlarından yararlanarak savaşmak için üstün pozisyonlar kurun. Bu konuda titizlikle araştırma yapmalı ve eğitim almalısınız. Düşmanı durdurmanın 3 yöntemi Birincisi, saldırarak onu engellemektir. Buna Kenosen, onu tuzağa düşürmek, denir. Bir diğer yöntem ise, o saldırırken onu engellemektir. Buna Teynosen, inisiyatifi beklemek, denir. Diğer yöntem ise sizin ve düşmanın birlikte saldırmasıdır. Buna Ta-i ona eşlik etmek ve onu engellemek, denir. Öne geçmenin bu üç yöntem dışında başka bir yolu yok. Öne geçerek hızlıca kazanabileceğiniz için, stratejinin en önemli unsurlarından biridir. Öne geçmek birçok şeyi içerir. Durumdan en iyi şekilde yararlanmalı, düşmanın ruhunu çözerek stratejisini kavramalı ve onu yenmelisiniz. Bunu detaylı olarak yazmak mümkün değil. 1. Kenosen Saldırmaya karar verdiğinizde sakin kalın ve düşmanı önleyerek hızla ilerleyin. Ya da görünüşte güçlü ama temkinli bir şekilde ilerleyerek, onu temkinli bir şekilde engelleyebilirsiniz. Alternatif olarak, olabildiğince güçlü bir ruhla ilerleyin ve düşmana ulaştığınızda ayaklarınızı normalden biraz daha hızlı hareket ettirerek onu tedirgin edin ve aniden alt edin. Ya da, ruhunuz sakin bir şekilde, düşmanı baştan sona sürekli ezme hissiyle saldırın. Amaç, düşmanın derinliklerinde zafer kazanmaktır. Bunların hepsi Kenosen'in prensipleridir. 2. Teyino Sen, düşman saldırdığında, sakin kalın ama güçsüz gibi davranın. Düşman size yaklaştığında, aniden kenara çekilerek yana doğru sıçrama niyetinde olduğunuzu belirtin, ardından düşmanın gevşediğini görür görmez güçlü bir şekilde saldırın. Bu bir yöntemdir. Ya da düşman saldırdığında, onun zamanlamasındaki bu düzensizlikten faydalanarak daha da güçlü bir şekilde saldırın ve zafer kazanın. Bu, Teyno Sen prensibidir. 3. Ta-i -teyno Sen. Düşman ani bir saldırı yaptığında, güçlü ve sakin bir şekilde saldırmalı, yaklaşırken zayıf noktasına nişan almalı ve onu güçlü bir şekilde alt etmelisiniz. Ya da düşman sakin bir şekilde saldırıyorsa, hareketlerini gözlemlemeli ve vücudunuz adeta havada süzülürken, yaklaştıkça onun hareketlerine katılmalısınız. Hızlı hareket edin ve ona güçlü bir darbe indirin. Bu ta'i teyino sen. Bu konular kelimelerle açıkça anlatılamaz. Burada yazılanları araştırmanız gerekir. Bu üç önleme yönteminde durumu değerlendirmeniz şarttır. Bu, her zaman ilk saldırmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak düşman ilk saldırırsa, onu etrafından dolaştırabilirsiniz. Stratejide, düşmanı önlediğinizde fiilen kazanmış olursunuz, bu nedenle bunu başarmak için iyi eğitim almalısınız. Yastığı yerinde tutmak için, yastığı aşağıda tutmak düşmanın başının kalkmasına izin vermemek anlamına gelir. Strateji yarışmalarında düşman tarafından yönlendirilmek kötüdür. Her zaman düşmanı yönlendirebilmelisiniz. Açıkçası düşman da bunu yapmayı düşünecektir, ancak ona fırsat vermezseniz sizi engelleyemez. Stratejide, düşman kesme girişiminde bulunurken onu durdurmalısınız, hamlesini geri püskürtmeli ve yakalama girişiminde bulunurken tutuşunu kırmalısınız. Yastığı tutmak deyiminin anlamı budur. Bu prensibi kavradığınızda, düşmanın dövüşte ne yapmaya çalışırsa çalışsın, önceden görecek ve bastıracaksınız. Amaç, saldırısını at, hecesinde durdurmak, zıpladığında zıplamasını ju, hecesinde durdurmak ve kesmesini ju, hecesinde durdurmaktır. Stratejide önemli olan, düşmanın faydalı eylemlerini bastırmak, ancak faydasız eylemlerine izin vermektir. Ancak bunu tek başına yapmak savunma amaçlıdır. Öncelikle, yola göre hareket etmeli, düşmanın tekniklerini bastırmalı, planlarını bozmalı ve ardından onu doğrudan kontrol etmelisiniz. Bunu yapabildiğinizde, strateji ustası olacaksınız. İyi eğitim almalı ve yastığı tutma konusunda araştırma yapmalısınız. Bir kavşaktan geçerken, bir geçitten geçmek, örneğin, bir boğazdan denizi geçmek veya yüzlerce kilometrelik geniş denizi bir geçit noktasından geçmek anlamına gelir. Bence bu bir geçitten geçme durumu insan hayatında sık sık yaşanır. Bu, arkadaşlarınız limanda kalsa bile, rotayı, geminizin sağlamlığını ve günün elverişliliğini bilerek yelken açmak demektir. Tüm koşullar sağlandığında ve belki de elverişli bir rüzgar veya arkadan esen bir rüzgar olduğunda, yelken açılır. Varış noktanıza birkaç kilometre kala rüzgar değişirse, kalan mesafeyi yelken açmadan kürek çekerek geçmeniz gerekir. Bu ruha sahip olursanız, bu günlük hayata da yansır. Her zaman bir nehri geçerken dikkatli olmalısınız. Stratejide de geçitten geçmek önemlidir. Düşmanın yeteneklerini belirleyin ve kendi güçlü yönlerinizi bilerek, iyi bir kaptanın deniz yolunu geçmesi gibi, avantajlı bir yerden geçitten geçin. En iyi yerden geçmeyi başarırsanız, rahatlayabilirsiniz. Geçitten geçmek, düşmanın zayıf noktasına saldırmak ve kendinizi avantajlı bir konuma getirmek anlamına gelir. Büyük ölçekli stratejiyi kazanmanın yolu budur. Geçitten geçme ruhu hem büyük hem de küçük ölçekli stratejide gereklidir. Bunu iyice araştırmalısınız. Zamanları bilmek. Zamanı bilmek demek, düşmanın savaşta nasıl bir tutum sergilediğini bilmek demektir. Güçleniyor mu yoksa zayıflıyor mu? Düşman askerlerinin moralini gözlemleyerek ve en iyi pozisyonu alarak, düşmanın tutumunu anlayabilir ve askerlerinizi buna göre hareket ettirebilirsiniz. Bu strateji ilkesiyle, avantajlı bir konumdan savaşarak zafer kazanabilirsiniz. Duelloda, düşmanı önceden tahmin etmeli ve öncelikle onun strateji okulunu, kalitesini, güçlü ve zayıf yönlerini anladıktan sonra saldırmalısınız. Rakibin ritmini, modülasyonunu ve uygun zamanlamayı bilerek, onu şüphelendirmeden saldırmalısınız. Zamanı bilmek, eğer yeteneğiniz yüksekse, olayların özünü doğrudan görebilmek demektir. Stratejiye tamamen hakimseniz, düşmanın niyetlerini anlayacak ve böylece kazanmak için birçok fırsat yakalayacaksınız. Bunu yeterince çalışmalısınız. Kılıcı ezmek Kılıcı ezmek stratejide sıkça kullanılan bir prensiptir. Öncelikle, büyük ölçekli stratejide, düşman önce yay ve tüfeklerle ateş açıp sonra saldırdığında, biz tüfeklerimize barut doldurmak veya oklarımızı çentiklemekle meşgulken saldırmak zordur. Buradaki amaç, düşman hala yay veya tüfeklerle ateş ederken hızlıca saldırmaktır. Buradaki amaç, düşmanın saldırısını karşılarken ezerek kazanmaktır. Teke tek dövüşte düşmanın uzun kılıcının saldırısının ardından tidam tidam diye vurarak kesin bir zafer elde edemeyiz. Onu saldırısının başlangıcında ayaklarımızla ezerek tekrar saldırıya geçemeyecek hale getirme ruhuyla alt etmeliyiz. Ayaklarınızla basmak sadece ayaklarınızla basmak anlamına gelmez. Bedeninizle basın, ruhunuzla basın ve elbette uzun kılıcınızla basın ve kesin. Düşmanın ikinci kez saldırmasına izin vermeme ruhunu yakalamalısınız. Bu, her anlamda önleme ruhudur. Düşmana yaklaştığınızda, sadece vurmakla yetinmemeli, saldırıdan sonra da ona yapışmayı hedeflemelisiniz. Bunu derinlemesine incelemelisiniz. Çöküşü bilmek. Her şey çökebilir. Evler, bedenler ve düşmanlar, ritimleri bozulduğunda çökerler. Büyük ölçekli stratejide, düşman çökmeye başladığında, fırsatı kaçırmadan onu takip etmelisiniz. Düşmanlarınızın çöküşünden faydalanamazsanız, toparlanabilirler. Teke tek dövüşte düşman bazen zamanlamasını kaybeder ve çöker. Bu fırsatı kaçırırsanız, toparlanabilir ve sonrasında bu kadar dikkatsiz davranmayabilir. Düşmanın çöküşünü gözlemleyin ve onu kovalayın, toparlanmasına izin vermeyecek şekilde saldırın. Bunu yapmalısınız. Kovalama saldırısı güçlü bir ruhla yapılmalıdır. Düşmanı tamamen alt etmelisiniz ki pozisyonunu toparlayamasın. Düşmanı nasıl tamamen alt edeceğinizi anlamalısınız. Düşman olmak. Düşman olmak demek, kendinizi düşmanın yerine koymak demektir. Dünyada insanlar, bir evde kapana kısılmış bir hırsızı, tahkim edilmiş bir düşman olarak düşünme eğilimindedir. Ancak düşman olmak diye düşünürsek, Tüm dünyanın bize karşı olduğunu ve kaçışın olmadığını hissederiz. İçeri kapanan bir sülün gibidir. Yakalamak için içeri giren ise bir şahin gibidir. Bunu anlamalısınız. Büyük ölçekli stratejilerde insanlar her zaman düşmanın güçlü olduğu izlenimine kapılır ve bu yüzden temkinli davranmaya eğilimlidirler. Ancak iyi askerleriniz varsa, strateji ilkelerini anlıyorsanız ve düşmanı nasıl yeneceğinizi biliyorsanız, endişelenecek bir şey yoktur. Teke tek dövüşte de kendinizi düşmanın yerine koymalısınız. Eğer işte strateji ilkelerini bilen bir yol ustası diye düşünürseniz, kesinlikle kaybedersiniz. Bunu iyice düşünmelisiniz. 4. Elin Serbest Bırakılması Dört elinizi serbest bırakmak ifadesi, siz ve düşmanınız aynı ruhla mücadele ederken ve mesele çözülemez hale geldiğinde kullanılır. Bu ruhtan vazgeçin ve alternatif bir kaynakla zafer kazanın. Büyük ölçekli stratejide, dört el ruhu varsa, asla pes etmeyin bu insanın varoluş biçimidir. Bu ruhu hemen bir kenara bırakın ve düşmanın beklemediği bir teknikle zafer kazanın. Teke tek dövüşte de, dört el durumuna düştüğümüzü düşündüğümüzde, zihnimizi değiştirerek ve onun durumuna uygun bir teknik uygulayarak düşmanı yenmeliyiz. Bunu değerlendirebilmelisiniz. Gölgeyi Hareket Ettirmek Gölgeyi Hareket Ettirmek ifadesi, düşmanın ruhunu göremediğiniz durumlarda kullanılır. Büyük ölçekli stratejide, düşmanın konumunu göremediğinizde, kaynaklarını keşfetmek için güçlü bir saldırı yapacağınızın işaretini verin. Kaynaklarını gördüğünüzde ise farklı bir yöntemle onu yenmek kolaylaşır. Teke tek dövüşte düşman uzun kılıcını arkaya veya yana doğru eğerse ve niyetini göremezseniz bir aldatmaca saldırısı yapın. Düşman sizin niyetinizi gördüğünü sanarak uzun kılıcını gösterecektir. Size gösterilenlerden faydalanarak kesin bir zafer kazanabilirsiniz. Dikkatsiz davranırsanız zamanlamayı kaçırırsınız. Bunu iyice araştırın. Bir gölgeyi bastırmak Gölgeyi bastırmak ifadesi, düşmanın saldırı ruhunu görebildiğinizde kullanılır. Büyük ölçekli stratejide, düşman saldırıya geçtiğinde, onun tekniğini güçlü bir şekilde bastırdığınızı gösterirseniz, fikrini değiştirecektir. Ardından, ruh halinizi değiştirerek, onu bir boşluk ruhuyla engelleyerek alt edin. Ya da, birebir dövüşte, düşmanın güçlü niyetini uygun bir zamanlamayla bastırın ve bu zamanlamayı kullanarak onu önleyerek alt edin. Bunu iyice öğrenmelisiniz. Aktarmak, pek çok şeyin nesilden nesile aktarıldığı söylenir. Uykusuzluk da, esneme de nesilden nesile aktarılabilir. Zaman da öyle. Büyük ölçekli stratejide, düşman tedirgin olup saldırıya geçme eğilimi gösterdiğinde, hiç aldırmayın. Tam bir sakinlik sergileyin, düşman bundan etkilenecek ve rahatlayacaktır. Bu ruh halinin aktarıldığını gördüğünüzde, boşluk ruhuyla güçlü bir saldırı yaparak düşmanı yenilgiye uğratabilirsiniz. Teke tek dövüşte, vücudunuzu ve ruhunuzu gevşeterek ve ardından düşmanın gevşediği anı yakalayarak güçlü ve hızlı bir şekilde saldırarak onu alt edebilirsiniz. Birini sarhoş etmek olarak bilinen şey buna benzer. Ayrıca düşmana sıkılmış, dikkatsiz veya zayıf bir ruh halide aşılayabilirsiniz. Bunu iyi öğrenmelisiniz. Denge kaybına neden olmak. Denge kaybına birçok şey neden olabilir. Bunlardan biri tehlike, diğeri zorluk, bir diğeri ise sürprizdir. Bunu araştırmanız gerekir. Büyük ölçekli stratejide dengeyi bozmak önemlidir. Düşmanın beklemediği bir yerde, uyarı vermeden saldırın ve morali bozukken avantajınızı kullanarak öne geçin ve onu alt edin. Ya da, teke tek dövüşte, önce yavaşmış gibi yapın, sonra aniden güçlü bir şekilde saldırın. Ona ruh halindeki dalgalanmadan kurtulması için nefes alma fırsatı vermeden, kazanma fırsatını yakalamalısınız. Bunu hissedin. Korkutmak. Korku, genellikle beklenmedik olaylardan kaynaklanır. Büyük ölçekli stratejide düşmanı sadece gözlerine sunduklarınızla değil, bağırarak, Küçük bir birliği büyük göstererek veya onları uyarı vermeden yandan tehdit ederek de korkutabilirsiniz. Bütün bunlar korkutur. Düşmanın korkmuş ritminden en iyi şekilde yararlanarak kazanabilirsiniz. Teke tek dövüşte de, düşmanı hazırlıksız yakalamanın avantajını kullanarak, vücudunuzla, uzun kılıcınızla veya sesinizle onu korkutarak alt etmelisiniz. Bunu iyice araştırmalısınız. İçine çekmek. Düşmanla karşı karşıya geldiğinizde ve birlikte mücadele ederken ilerleyemeyeceğinizi anladığınızda, içselleştirir ve düşmanla bir olursunuz. Karşılıklı olarak iç içe geçmiş haldeyken uygun bir teknik uygulayarak kazanabilirsiniz. Hem kalabalık hem de küçük gruplar halindeki çatışmalarda, düşmanın içine sızmayı bilmenin avantajıyla çoğu zaman kesin bir zafer kazanabilirsiniz, aksine, dağılırsanız kazanma şansınızı kaybedersiniz. Bunu iyice araştırın. Köşelere zarar vermek, sert cisimleri doğrudan iterek hareket ettirmek zordur. Bu yüzden köşelerinden hasar vermelisiniz. Büyük ölçekli stratejide, düşman kuvvetlerinin köşelerine saldırmak faydalıdır. Köşeler ele geçirilirse, tüm birliğin morali de çöker. Düşmanı yenmek için, köşeler düştükten sonra saldırıya devam etmelisiniz. Teke tek dövüşte, düşman çöktüğünde kazanmak kolaydır. Bu, vücudunun köşelerine darbe vurarak onu zayıflattığınızda gerçekleşir. Bunu nasıl yapacağınızı bilmek önemlidir, bu yüzden derinlemesine araştırma yapmalısınız. Kargaşaya sürüklemek, bu, düşmanın azmini kaybetmesi anlamına gelir. Büyük ölçekli stratejide, birliklerimizi kullanarak düşmanı sahada şaşırtabiliriz. Düşmanın ruh halini gözlemleyerek, burada mı, orada mı, şöyle mi, bu şekilde mi, yavaş mı, hızlı mı? diye düşünmesini sağlayabiliriz. Düşman, ruhunu karıştıran bir ritme kapıldığında zafer kesindir. Teke tek dövüşte, fırsat doğduğunda çeşitli tekniklerle saldırarak düşmanı şaşırtabiliriz. Bir saplama veya kesme hareketi yapıyormuş gibi yapın ya da düşmanın size yaklaşacağınızı düşünmesini sağlayın, kafası karışınca kolayca kazanabilirsiniz. Bu, dövüşün özüdür ve bunu derinlemesine araştırmalısınız. 3- Şığlık Üç bağırma şekli şöyle ayrılır, önce, sırasında ve sonra. Duruma göre bağırın. Ses, hayatın bir parçasıdır. Yangınlara karşı, rüzgara ve dalgalara karşı bağırırız. Ses, enerji gösterir. Büyük ölçekli stratejide, savaşın başında olabildiğince yüksek sesle bağırırız. Savaş sırasında sesimiz alçak tonda olur, saldırırken bağırırız. Çatışmadan sonra, zaferimizin ardından bağırırız. Bunlar üç bağırma şeklidir. Teke tek dövüşte, düşmanı rahatsız etmek için aynı anda ey diye bağırıp kılıç sallıyormuş gibi yaparız, sonra bağırmamızın ardından uzun kılıcımızla keseriz. Düşmanı yere serdikten sonra bağırırız bu zaferi ilan etmektir. Buna sen gonoko, öncesi ve sonrası ses denir. Uzun kılıcı savururken aynı anda bağırmayız. Ritme girmek için dövüş sırasında bağırırız. Bunu iyice araştırın. Kaynaşmak. Savaşlarda, ordular karşı karşıya geldiğinde, düşmanın güçlü noktalarına saldırın ve geri püskürtüldüklerini gördüğünüzde, hızla ayrılıp düşman kuvvetlerinin çevresindeki başka bir güçlü noktaya saldırın. Bunun ruhu, dolambaçlı bir dağ yoluna benzer. Bu, tek bir adamın birçok düşmana karşı savaşırken kullandığı önemli bir yöntemdir. Düşmanları bir çeyrekte alt edin veya geri püskürtün, Ardından zamanlamayı kavrayın ve tıpkı dolambaçlı bir dağ yolunda ilerler gibi, düşmanların konumunu tartarak sağa ve sola doğru daha güçlü noktalara saldırın. Düşmanların seviyesini bildiğinizde, geri çekilme belirtisi göstermeden güçlü bir şekilde saldırın. Karışmaktan kast edilen, düşmanla birlikte ilerleme ve çatışmaya girme ruhudur, bir adım bile geri çekilmemektir. Bunu anlamalısınız. Ezmek. Bu, düşmanı zayıf olarak görüp ezmek anlamına gelir. Büyük ölçekli stratejide, düşmanın az sayıda askeri olduğunu veya çok sayıda askeri olsa bile moralinin zayıf ve düzensiz olduğunu gördüğümüzde, gözlerinin önüne şapkasını vurup onu tamamen ezeriz. Hafifçe ezersek, toparlanabilir. Elinizle sıkıca kavrar gibi ezme ruhunu öğrenmelisiniz. Teke tek dövüşte, düşman bizden daha az yetenekli ise, ritmi bozuksa veya kaçamak ya da geri çekilme pozisyonuna girmişse, varlığını umursamadan ve nefes almasına izin vermeden onu hemen ezmeliyiz. Onu bir anda ezmek şarttır. En önemli şey, pozisyonunu biraz bile olsa toparlamasına izin vermemektir. Bunu derinlemesine araştırmalısınız. Da Deniz Değişimi Dağ deniz ruhu, düşmanla savaşırken, aynı şeyi birkaç kez tekrarlamanın kötü olduğunu ifade eder. Bir şeyi iki kez yapmaktan başka çare olmayabilir, ancak üçüncü kez denemeyin. Bir kez saldırı yapıp başarısız olursanız, aynı yaklaşımı tekrar kullanırsanız başarı şansınız çok azdır. Daha önce başarısız bir şekilde denediğiniz bir tekniği tekrar denerseniz ve yine başarısız olursanız, saldırı yönteminizi değiştirmeniz gerekir. Düşman dağları düşünüyorsa, deniz gibi saldırın, denizi düşünüyorsa, dağlar gibi saldırın. Bunu iyice araştırmalısınız. Derinliklere nüfuz etmek. Düşmanla savaşırken, yolun avantajıyla yüzeysel olarak kazanabileceğimizi görsek bile, eğer onun ruhu söndürülmemişse, yüzeysel olarak yenilse bile, derinlerde ruhu yenilmez kalır. Derinliklere nüfuz etme ilkesiyle, düşmanın ruhunu derinliklerinde yok edebilir, ruhumuzu hızla değiştirerek onu moral olarak çökertebiliriz. Bu sıklıkla olur. Derinliklere nüfuz etmek, uzun kılıçla nüfuz etmek, bedenle nüfuz etmek ve ruhla nüfuz etmek anlamına gelir. Bu, genelleme yoluyla anlaşılamaz. Düşmanı derinliklerde ezdiğimizde, artık cesaretimizi korumamıza gerek kalmaz. Ama aksi takdirde cesaretimizi korumalıyız. Düşman cesaretini korursa onu ezmek zorlaşır. Hem büyük ölçekli strateji hem de tekli dövüş için derinliklere nüfuz etme konusunda eğitim almalısınız. Yenilemek için, yenilenmek, düşmanla savaşırken ve çözüm bulunamayan bir çıkmazda kaldığımızda geçerlidir. Çabalarımızı bırakmalı, durumu yeni bir bakış açısıyla düşünmeli ve yeni ritimle kazanmalıyız. Düşmanla çıkmazda kaldığımızda yenilenmek, koşullarımızı değiştirmeden ruhumuzu değiştirmek ve farklı bir teknikle kazanmak anlamına gelir. Yenilenme kavramının büyük ölçekli stratejilerde nasıl uygulanabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu konuyu titizlikle araştırın. Sıçan kafası, öküz boynu. farebaşı ve öküz boynu ifadesi, düşmanla savaşırken hem onun hem de bizim küçük ayrıntılarla meşgul olup karmaşık bir ruh haline girdiğimizde, strateji yolunu her zaman hem bir fare başı hem de bir öküz boynu olarak düşünmemiz gerektiği anlamına gelir. Küçük ayrıntılarla meşgul olduğumuz her an, aniden büyük bir ruha geçmeli, büyük olanı küçük olanla değiştirmeliyiz. Bu, stratejinin özlerinden biridir. Savaşçının günlük hayatta bu ruhla düşünmesi gerekir. Büyük ölçekli stratejide de, birebir dövüşte de bu ruhtan sapmamalıdır. Komutan askerleri tanıyor. Komutan askerleri tanır sözü, benim strateji anlayışımda her yerde geçerlidir. Strateji bilgeliğini kullanarak, düşmanı kendi askerleriniz gibi düşünün. Bu şekilde düşündüğünüzde, onu istediğiniz gibi hareket ettirebilir ve kovalayabilirsiniz. Siz general olursunuz ve düşman sizin askerleriniz olur. Bunu mutlaka öğrenmelisiniz. Kabzayı bırakmak. Kılıcı bırakmanın çeşitli ruh halleri vardır. Kılıçsız kazanma ruhu da vardır. Uzun kılıcı elinde tutma ama kazanamama ruhu da. Bu çeşitli yöntemler yazılı olarak ifade edilemez. İyi eğitim almalısınız. Bir kayanın gövdesi. Strateji yolunda ustalaştığınızda, vücudunuzu aniden kaya gibi sertleştirebilirsiniz ve on bin şey size dokunamaz. İşte bu, kaya gibi sert bir vücuttur. Yerinizden oynatılmayacaksınız. Sözlü gelenek. Yukarıda kaydedilenler, içi okulunun kılıç eskrimi hakkında sürekli aklımdan geçen ve aklıma geldikçe yazdığım şeylerdir. Tekniğim hakkında ilk kez yazıyorum ve olayların sırası biraz karışık. Bunu açıkça ifade etmek zor. Bu kitap, yolu öğrenmek isteyen insan için manevi bir rehberdir. Gençliğimden beri kalbim strateji yoluna meyilliydi. Kendimi elimi eğitmeye, bedenimi güçlendirmeye ve kılıç eskriminin birçok manevi duruşunu edinmeye adadım. Diğer okullardan gelen adamların teoriyi tartıştıklarını ve elleriyle tekniklere odaklandıklarını izlersek, izlemesi becerikli görünseler bile, en ufak bir gerçek ruha sahip değillerdir. Elbette, bu şekilde çalışan kişiler bedenlerini ve ruhlarını eğittiklerini düşünürler, ancak bu gerçek yola bir engeldir ve kötü etkisi sonsuza dek sürer. Böylece stratejinin gerçek yolu yozlaşmakta ve yok olmaktadır. Kılıç eskriminin gerçek yolu, düşmanı dövüşte yenme sanatıdır ve bundan başka bir şey değildir. Stratejimin bilgeliğine ulaşır ve ona bağlı kalırsanız, kazanacağınızdan asla şüphe duymanıza gerek kalmaz. Bölüm 4. Rüzgar Kitabı Strateji alanında diğer okulların yöntemlerini bilmeniz gerekir, bu yüzden bu rüzgar kitabında çeşitli diğer strateji geleneklerinden bahsettim. Diğer okulların yollarını bilmeden, içi okulumun özünü anlamak zordur. Diğer okullara baktığımızda, bazılarının çok uzun kılıçlar kullanarak güç tekniklerinde uzmanlaştığını görüyoruz. Bazı okullar, kod açı olarak bilinen kısa kılıç yolunu inceliyor. Bazı okullar ise çok sayıda kılıç tekniğinde el becerisi öğretiyor, kılıcın duruşunu yüzey ve yolu içsel olarak ele alıyor. Bunların hiçbirinin gerçek yolu olmadığını bu kitabın içinde açıkça gösteriyorum tüm kötülükler, erdemler, doğrular ve yanlışlar. Benim içi okulum farklı, diğer okullar geçimlerini çiçek yetiştirerek ve dekoratif boyalarla süsleyerek satarak sağlıyorlar. Bu kesinlikle strateji yolu değil. Dünyanın bazı stratejistleri yalnızca kılıç eskrimiyle ilgilenir ve eğitimlerini uzun kılıcı ustaca kullanmaya ve vücut duruşuna sınırlarlar. Ancak kazanmak için yalnızca el becerisi yeterli midir? Bu, yolun özü değildir. Bu kitapta diğer okulların yetersiz bulduğu noktaları tek tek kaydettim. Nitu okulumun faydasını anlamak için bu konuları derinlemesine incelemelisiniz. Ekstra uzun kılıç kullanan diğer okullar. Bazı diğer okullar ise ekstra uzun kılıçlara ilgi duyarlar. Benim stratejim açısından bakıldığında bunlar zayıf okullar olarak değerlendirilmelidir. Çünkü düşmanı her türlü yolla kesme prensibini takdir etmezler. Tercihleri ekstra uzun kılıçtır ve uzunluğunun avantajına güvenerek düşmanı uzaktan alt edebileceklerini düşünürler. Bu dünyada bir santim bile ele avantaj sağlar denir, ama bunlar strateji bilmeyenlerin boş sözleridir. İnsanların stratejiden yoksun bir şekilde, kılıçlarının uzunluğuna güvenerek uzaktan savaşmaları, zayıf bir ruhun yetersiz stratejisini gösterir. Söz konusu okulun doktrininin bir parçası olarak ekstra uzun kılıçları sevmesinin bir gerekçesi olabileceğini tahmin ediyorum, ancak bunu gerçek hayatta karşılaştırırsak mantıksız olur. Kısa bir kılıç kullanıyorsak ve uzun bir kılıcımız yoksa mutlaka yenilmemiz gerekmez, değil mi? Uzun kılıçların uzunluğu nedeniyle bu kişilerin yakın mesafede düşmanı kesmesi zordur. Kılıç sapının geniş hareket alanı nedeniyle uzun kılıç bir engel teşkil eder ve kısa kılıç kullanan bir kişiye kıyasla dezavantajlı durumdadırlar. Eski zamanlardan beri şöyle denir, büyük ve küçük birlikte gider. Bu yüzden uzun kılıçlardan koşulsuz olarak nefret etmeyin. Benim hoşlanmadığım şey uzun kılıca olan eğilimdir. Büyük ölçekli stratejiyi ele alırsak, büyük kuvvetleri uzun kılıçlar, küçük kuvvetleri ise kısa kılıçlar olarak düşünebiliriz. Az sayıda adam çok sayıda adama karşı savaşamaz mı? Az sayıda adamın çok sayıda adamı yendiği birçok örnek vardır. Kapalı bir alanda savaşmanız gerektiğinde kalbiniz uzun kılıca meyilli ise veya evde sadece yardımcı kılıcınızla silahlanmışsanız, stratejinizin hiçbir önemi yoktur. Ayrıca, bazı insanların gücü diğerleri kadar değildir. Benim öğretime göre, önyargılı ve dar görüşlü zihniyeti sevmem. Bunu iyice öğrenmelisiniz. Diğer okullardaki güçlü uzun kılıç ruhu. Güçlü ve zayıf uzun kılıçlardan bahsetmemelisiniz. Uzun kılıcı sadece güçlü bir ruhla kullanırsanız, vuruşlarınız kaba olur, kılıcı kaba bir şekilde kullanırsanız, kazanmakta zorlanırsınız. Eğer kılıcınızın gücüyle ilgilenirseniz, mantıksız bir şekilde güçlü kesmeye çalışırsınız ve hiç kesemezsiniz. Kılıcı test ederken de güçlü kesmeye çalışmak kötüdür. Bir düşmanla kılıç dövüşüne girdiğinizde, onu ne güçlü ne de zayıf kesmeyi düşünmemelisiniz, sadece kesmeyi ve öldürmeyi düşünmelisiniz. Sadece düşmanı öldürmeye odaklanın, güçlü kesmeye çalışmayın ve elbette zayıf kesmeyi de düşünmeyin. Sadece düşmanı öldürmekle ilgilenmelisiniz. Eğer güce güvenirseniz, düşmanın kılıcına vurduğunuzda kaçınılmaz olarak çok sert vurursunuz. Bunu yaparsanız, kendi kılıcınızda sonuç olarak savrulur. Dolayısıyla en güçlü el kazanır sözünün hiçbir anlamı kalmaz. Büyük ölçekli strateji oyunlarında güçlü bir ordunuz varsa ve kazanmak için gücünüze güveniyorsanız, ancak düşmanın da güçlü bir ordusu varsa savaş çok çetin geçecektir. Bu durum her iki taraf için de geçerlidir. Doğru ilke olmadan mücadele kazanılamaz. Okulumun ruhu, önemsiz şeylere aldırmadan strateji bilgeliği ile kazanmaktır. Bunu iyice öğrenin. Diğer okullarda daha kısa uzun kılıcın kullanımı. Daha kısa bir uzun kılıç kullanmak, kazanmanın gerçek yolu değildir. Eski zamanlarda taçı ve katana, uzun ve kısa kılıç anlamına geliyordu. Dünyanın en güçlü adamları uzun bir kılıcı bile rahatlıkla kullanabilirler. Bu yüzden kısa kılıcı tercih etmeleri için bir sebep yoktur. Ayrıca mızrak ve baltaların uzunluğundan da faydalanırlar. Bazı adamlar, düşmanın kılıcını savurduğu savunmasız bir anda üzerine atlayıp onu bıçaklamak amacıyla daha kısa bir uzun kılıç kullanırlar. Bu eğilim kötüdür. Düşmanın savunmasız anını hedeflemek tamamen savunma amaçlıdır ve düşmanla yakın dövüşte istenmeyen bir durumdur. Dahası, çok sayıda düşman varsa kısa kılıçla düşmanın savunmasının içine atlama yöntemini kullanamazsınız. Bazı kişiler, kısa bir uzun kılıçla çok sayıda düşmana karşı savaşırlarsa sınırsızca hareket edip savurma hareketleri yapabileceklerini düşünürler, ancak sürekli olarak kılıç darbelerini savuşturmak zorunda kalırlar ve sonunda düşmanla iç içe geçerler. Bu, gerçek strateji yolu ile bağdaşmaz. Bu nedenle kazanmanın kesin yolu, düşmanı kafa karıştırıcı bir şekilde kovalamak, onu kenara çekilmeye zorlamak ve vücudunuzu güçlü ve dik tutmaktır. Aynı prensip büyük ölçekli strateji için de geçerlidir. Stratejinin özü, düşmana büyük sayılarla saldırmak ve onun hızlı bir şekilde çöküşünü sağlamaktır. Dünyadaki insanlar strateji çalışmaları sayesinde karşı koymayı, kaçmayı ve geri çekilmeyi normal bir şey olarak benimserler. Bu alışkanlığa yerleşirler ve düşman tarafından kolayca alt edilebilirler. Stratejinin yolu düz ve doğrudur. Düşmanı kovalamalı ve onu kendi ruhunuza itaat ettirmelisiniz. Uzun kılıcı kullanmanın birçok yöntemine sahip diğer okullar. Uzun kılıcın duruşuna aşırı önem vermek yanlış bir düşünce biçimidir. Dünyada duruş olarak bilinen şey, düşman olmadığında geçerlidir. Bunun nedeni, bunun eski çağlardan beri bir emsal olması ve düelloda bu, modern yöntemdir diye bir şeyin olmaması gerektiğidir. Düşmanı elverişsiz durumlara zorlamalısınız. Tavır, sarsılmamanız gereken durumlar içindir. Yani, kaleleri savunmak, savaş düzenleri kurmak ve benzeri durumlarda, güçlü bir saldırı karşısında bile sarsılmama ruhunu göstermek gerekir. Ancak düelloda, her zaman öne geçmeye ve saldırmaya odaklanmalısınız. Tavır, bir saldırıyı bekleme ruhudur. Bunu anlamalısınız. Strateji düellolarında rakibin tavrını değiştirmelisiniz. Morali bozukken saldırın, onu şaşkınlığa düşürün, sinirlendirin ve korkutun. Rakibin ritmi bozulduğunda, huzursuz olduğu anlardan faydalanın ve kazanabilirsiniz. Tavır olarak bilinen savunmacı ruh halinden hoşlanmıyorum. Bu nedenle, benim yolumda tavırsızlık tavır diye bir şey vardır. Büyük ölçekli stratejide, birliklerimizi savaşa konuşlandırırken gücümüzü göz önünde bulundurur, düşmanın sayısını gözlemler ve savaş alanının ayrıntılarını not ederiz. Bu, savaşın başlangıcındadır. İlk saldıran taraf olmanın ruhu, saldırıya uğramanın ruhundan tamamen farklıdır. Güçlü bir tavırla saldırıyı iyi karşılamak ve düşmanın saldırısını iyi savuşturmak, mızrak ve baltalardan bir duvar örmek gibidir. Düşmana saldırdığınızda, ruhunuz duvardan kazıkları söküp mızrak ve balta olarak kullanacak kadar ileri gitmelidir. Bunu iyice incelemelisiniz. Diğer okullarda gözlerin düzeltilmesi. Bazı okullar gözlerin düşmanın uzun kılıcına dikilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ellere, bazıları yüze, bazıları da ayaklara dikilmesini önerir. Gözlerinizi bu noktalara dikerseniz, ruhunuz karışabilir ve stratejiniz boşa çıkabilir. Bunu detaylıca açıklayacağım, futbolcular gözlerini topa dikmezler, ancak sahada iyi oyun sergileyerek başarılı olabilirler. Bir şeye alışınca, gözlerinizi kullanmakla sınırlı kalmazsınız. Usta müzisyenler gibi kişiler, müzik notalarını burunlarının önünde tutarlar veya bir sanatı iyice öğrendiklerinde kılıçlarını çeşitli şekillerde savururlar, ancak bu, gözlerini özellikle bu şeylere diktikleri veya kılıcı anlamsız hareketlerle kullandıkları anlamına gelmez. Bu, doğal olarak görebilme yeteneğine sahip oldukları anlamına gelir. Strateji yolunda, birçok kez savaştığınızda düşmanın kılıcının hızını ve konumunu kolayca değerlendirebileceksiniz ve bu yolda ustalaştığınızda onun ruhunun ağırlığını göreceksiniz. Stratejide, gözleri sabitlemek, adamın kalbine bakmak demektir. Büyük ölçekli stratejide dikkat edilmesi gereken alan düşmanın güçlü yönleridir. Görmenin iki yöntemi algılama ve gözlemdir. Algılama, düşmanın ruhuna yoğunlaşmayı, savaş alanının durumunu gözlemlemeyi, bakışları sabitlemeyi, savaşın ilerleyişini ve avantaj değişimlerini görmeyi içerir. Bu, kazanmanın kesin yoludur. Teke tek dövüşte ayrıntılara takılmamalısınız. Daha önce de söylediğim gibi, ayrıntılara takılıp önemli şeyleri ihmal ederseniz, ruhunuz karışacak ve zafer elinizden kaçacaktır. Bu prensibi iyice araştırın ve özenle antrenman yapın. Diğer okullarda ayakların kullanımı. Ayakları kullanmanın çeşitli yöntemleri vardır. Havada süzülme, zıplama, sıçrama, basma, göz kırpma ve benzeri çevik yürüyüş yöntemleri. Benim stratejim açısından bunların hepsi yetersizdir. Ayakların havada süzülmesinden hoşlanmıyorum çünkü dövüş sırasında ayaklar hep havada süzülmeye meyillidir. Yol sağlam adımlarla yürünmelidir. Ben de zıplamayı sevmiyorum, çünkü zıplama alışkanlığını ve hareketli bir ruhu teşvik ediyor. Ne kadar zıplarsanız zıplayın, bunun gerçek bir gerekçesi yok, bu yüzden zıplamak kötüdür. Hızlı hareket eden bir ayak, kararsız bir ruh hali yaratır. Ayaklarınızı yere vurarak beklemek bir bekleme yöntemidir ve ben özellikle bundan hoşlanmam. Bunların dışında, kaz ayağı tekniği gibi çeşitli hızlı yürüyüş yöntemleri de mevcuttur. Ancak bazen düşmanla bataklıklarda, sulak alanlarda, nehir vadilerinde, taşlık arazilerde veya dar yollarda karşılaşabilirsiniz, bu durumlarda zıplayamaz veya ayaklarınızı hızlıca hareket ettiremezsiniz. Stratejimde ayak hareketlerim değişmez, her zaman sokakta nasıl yürüyorsam öyle yürürüm, ayaklarımın kontrolünü asla kaybetmemeliyim. Düşmanın ritmine göre hızlı veya yavaş hareket etmeli, vücudumu ne çok fazla ne de çok az ayarlayayım. Büyük ölçekli stratejilerde de ayak hareketlerini doğru kullanmak önemlidir. Çünkü düşmanın ruh halini bilmeden hızlı ve düşüncesizce saldırırsanız, ritminiz bozulur ve kazanamazsınız. Ya da çok yavaş ilerlerseniz, düşmanın düzensizliğinden faydalanamazsınız, kazanma fırsatı kaçar ve savaşı hızlı bir şekilde bitiremezsiniz. Düşmanın düzensizliğinden ve dengesizliğinden yararlanarak ve ona toparlanma umudu bile vermeyerek kazanmalısınız. Bunu iyi uygulayın. Diğer okullardaki hız, hız, gerçek strateji yolunun bir parçası değildir. Hız, şeylerin ritim içinde olup olmamasına göre hızlı veya yavaş görünmesi anlamına gelir. Yol ne olursa olsun, strateji ustası hızlı görünmez. Bazı insanlar günde 100 ya da 120 mil kadar hızlı yürüyebilirler. Ancak bu, sabahtan akşama kadar aralıksız koştukları anlamına gelmez. Antrenmansız koşucular tüm gün koşmuş gibi görünebilirler, ancak performansları düşüktür. Dans yolunda, yetenekli dansçılar dans ederken şarkı söyleyebilirler, ancak yeni başlayanlar bunu denediğinde yavaşlarlar ve ruhları telaşlanır. Deri davulda çalınan eski çam ağacı melodisi sakinleştiricidir, ancak yeni başlayanlar bunu denediğinde yavaşlarlar ve ruhları telaşlanır. Çok yetenekli insanlar hızlı bir ritim tutabilirler, ancak aceleyle vurmak kötüdür. Çok hızlı vurmaya çalışırsanız ritimden çıkarsınız. Elbette, yavaşlık da kötüdür. Gerçekten yetenekli insanlar asla ritimden çıkmazlar, her zaman bilinçlidirler ve asla telaşlı görünmezler. Bu örnekten ilke görülebilir. Strateji yolunda hız özellikle kötü bir şeydir. Bunun nedeni, bataklık veya sulak alan gibi yerlere bağlı olarak, vücudu ve bacakları birlikte hızlı bir şekilde hareket ettirmenin mümkün olmayabilmesidir. Bu durumda uzun bir kılıcınız varsa, hızlı bir şekilde kesmeniz çok daha zor olacaktır. Yelpaze veya kısa kılıç kullanıyormuş gibi hızlı bir şekilde kesmeye çalışırsanız, aslında hiç kesme yapamazsınız. Bunu anlamalısınız. Büyük ölçekli stratejilerde de aceleci ve telaşlı bir ruh hali istenmeyen bir durumdur. Ruh hali, yastığı sıkıca tutma ruhu olmalıdır, o zaman en ufak bir gecikme bile yaşamazsınız. Rakibiniz aceleyle ve pervasızca hareket ettiğinde, siz tam tersini yapmalı ve sakin kalmalısınız. Rakibinizin etkisi altında kalmamalısınız, bu ruha ulaşmak için özenle antrenman yapın. Diğer okullarda iç mekan ve yüzey, stratejide içsel veya yüzeysel diye bir şey yoktur. Sanatsal başarılar genellikle içsel anlam ve gizli gelenek, içsel ve kapı kavramlarını öne sürer, ancak savaşta yüzeysel savaşmak veya içsel olarak kesmek diye bir şey yoktur. Ben kendi yolumu öğretirken, öncelikle öğrencinin kolayca anlayabileceği teknikler ve kolay anlaşılır bir öğretiyle eğitim veririm. Öğrencinin ilerlemesine göre, yavaş yavaş derin ilkeyi, kavranması neredeyse imkansız olan noktaları açıklamaya çalışırım. Her halükarda, anlamanın yolu deneyimden geçtiği için içsel ve kapı kavramlarından bahsetmem. Bu dünyada, dağlara çıkıp daha da derine inmeye karar verseniz bile, sonunda kapıya varırsınız. Yol ne olursa olsun, bir iç yapısı vardır ve bazen kapıyı işaret etmek iyi bir şeydir. Stratejide, neyin gizli, neyin açık olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle, yolumu yazılı taahhütler ve düzenlemeler yoluyla aktarmaktan hoşlanmıyorum. Öğrencilerimin yeteneklerini fark ederek, doğrudan yolu öğretiyor, diğer okulların kötü etkilerini ortadan kaldırıyor ve onları yavaş yavaş savaşçının gerçek yoluna tanıtıyorum. Stratejimi öğretme yöntemim güvenilir bir anlayışa dayanmaktadır. Özenle eğitim almalısınız. Yukarıdaki 9 bölümde diğer okulların stratejilerinin ana hatlarını kaydetmeye çalıştım. Şimdi bu okulları tek tek, kapıdan iç kısma kadar ayrıntılı olarak anlatmaya devam edebilirdim, ancak okulların isimlerini veya ana noktalarını bilerek belirtmedim. Bunun nedeni, okulların farklı dallarının doktrinlere farklı yorumlar getirmesidir. İnsanların görüşleri ne kadar farklıysa, aynı konuda da o kadar farklı fikirler olmalıdır. Dolayısıyla hiçbir insanın anlayışı hiçbir okul için geçerli değildir. Diğer okulların dokuz noktadaki genel eğilimlerini gösterdim. Dürüst bir bakış açısıyla bakarsak, insanların her zaman uzun kılıçları veya kısa kılıçları sevmeye meyilli olduklarını ve hem büyük hem de küçük meselelerde güçle ilgilendiklerini görürüz. Bu yüzden diğer okulların kapıları ile ilgilenmediğimi anlayabilirsiniz. Uzun kılıç okulum olan içi de ne kapı ne de içsel bir anlam vardır. Kılıç duruşlarında içsel bir anlam bulunmaz. Stratejinin erdemini gerçekleştirmek için ruhunuzu doğru tutmanız yeterlidir. Bölüm 5. Boşluğun Kitabı. Nitu içi strateji yolu, boşluk kitabında kayıtlıdır. Boşluğun ruhu denilen şey, hiçbir şeyin olmadığı yerdir. İnsan bilgisinin kapsamına girmez. Elbette boşluk hiçliktir. Var olan şeyleri bilerek, var olmayan şeyi bilebilirsiniz. İşte bu boşluktur. Bu dünyadaki insanlar olaylara yanlış bakıyor ve anlamadıkları şeyin boşluk olduğunu düşünüyorlar. Bu gerçek boşluk değil, bu, şaşkınlıktır. Strateji yolunda da, savaşçı olarak eğitim alanlar, mesleklerinde anlayamadıkları her şeyin boşluk olduğunu düşünürler. Bu gerçek boşluk değildir. Bir savaşçı olarak strateji yoluna ulaşmak için, Diğer dövüş sanatlarını tam olarak öğrenmeli ve savaşçı yolundan en ufak bir sapma bile göstermemelisiniz. Ruhunuz sakinleştikten sonra gün be gün, saat saat pratik yaparak ilerleyin. İki yönlü ruhunuzu, kalbinizi ve zihninizi cilalayın ve iki yönlü bakışınızı, algınızı ve görüşünüzü keskinleştirin. Ruhunuz en ufak bir şekilde bulanıklaşmadığında, şaşkınlık bulutları dağıldığında gerçek boşluk oradadır. İster Budizm'de ister sağduyuda olsun, gerçek yolu kavrayana kadar, her şeyin doğru ve düzenli olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, olaylara nesnel olarak, dünyanın yasaları açısından bakarsak, çeşitli doktrinlerin gerçek yoldan saptığını görürüz. Bu ruhu iyi bilin ve dürüstlüğü temel alarak, gerçek ruhu da yol olarak benimseyin. Stratejiyi geniş, doğru ve açık bir şekilde uygulayın. O zaman her şeyi geniş bir perspektiften düşünmeye başlayacaksınız ve boşluğu yol olarak kabul ederek, yolu boşluk olarak göreceksiniz. Boşlukta erdem vardır, kötülük yoktur. Bilgelik var olur, ilke var olur, yol var olur, ruh ise hiçliktir. Şoho döneminin ikinci yılının beşinci ayının on ikinci günü, 1645. Terör Magonojo